Oh yeah. 찍갔대 Kainat, bugün 7 Kasım Pazartesi. Yıl 2016, ay 11, gün 312, Hızır 186. 1438, Hicri-i Sefer 7, 1432, Rumi Ekim 25. Dünya Şehircilik Kuruluş Günü. Fırtına. Günün Sözü. Konuşmak yaratılıştan, susmak akıldan gelir. Leyman. Günün Şiiri.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 Orhan Veli Günün Tarihi 124 yıl önce bugün 7 Kasım 1892'de İstanbul'da Darla Ceze'nin temeli atıldı. Büyük, Büyük Saat ve Marif Takvimi, Marif takvimi. ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y eso llegó y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y pensaban ser tragando y tragando tierra sin sospechar que la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de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 Pensaban seguir Jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel Sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma Y en eso llegó primer Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión Llegue il comandante, mandu a parar. Merhaba herkese. Açıkadyo burası 94.9 Açıkadyo.com.tr Ve açık gazete programı başladı. Ömer Madre Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı... ...Komandante Fidel... ...daha doğrusu... ...Karlo... ...Karlos Puebla'dan... i̇ n e s o l fidel ...ben de Fidelim... ...diye bir parçayla açtık konu Fidel Castro bir süreden beri Küba'dan bahsediyor Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında şimdi onunla okumaya devam edeceğiz Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Salya indi. Vidal. Düşmanları onun birlikle oy birliğini karıştıran taçsız kral olduğunu söylüyorlar ve bu konuda düşmanları haklılar. Düşmanları Napolyon'un elinde grandma gibi bir gazete olsaydı Waterloo bozgununu hiçbir Fransız öğrenemezdi diyorlar. Ve bu konuda düşmanları haklılar. Düşmanları ülkeyi çok konuşup hiç dinlemeden yönettiğini çünkü seslerden ziyade yankılara alıştığını söylüyorlar. Ve bu konuda düşmanları haklılar. Ancak... Düşmanları istila olduğunda göğsünü kurşunlara tarihe poz vermek amacıyla siper etmediğinden, kasırgaların karşısına tek başına, kasırgaya karşı kasırga şeklinde çıktığından, 637 suikast girişimine rağmen hayatta kaldığından, bir sömürgeyi vatana dönüştürme yolunda bulaşıcı enerjisinin kilit rol oynadığından, onu öğlen yemeğinde, Yemek için peçeteyi serip çatal bıçak elde beklemiş 10 tane Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na rağmen bu yeni vatanın varlığını sürdürmeyi başarmasının nedeninin şeytanın büyüsü ya da Tanrı'nın mucizesi olmadığından hiç söz etmezler. Ve e, düşmanları Küba'nın dünya paspas kupasında yer almayan ender ülkelerden biri olmasından da hiç bahsetmezler ve düşmanları şundan da hiç bahsetmezler ki ceza ile büyüyen devrimin şu hali onun olmasını istediği şey değil her şeye rağmen olabildiği şeydir temenni ile gerçeklik arasındaki duvarın büyük ölçüde küba modeli bir demokrasinin gelişimini engelleyen halkı militarist bir kimliğe bürünmeye mecbur eden ve her çözüm için bir sorun yaratan bürokrasiye, kendini haklı çıkarmak ve varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bahaneleri sağlayan emperyalist abluka sayesinde daha da yükselip daha da genişlediğinden hiç bahsetmezler. Ve her şeye rağmen dışarıdan yapılan saldırılara ve içeride yaşanan keyfiliklere rağmen çok acı çekmiş ama inadına mutlu bu adanın en az adaletsizliğe maruz kalan Latin Amerika toplumunu yarattığından da hiç söz etmezler. Ve düşmanları, bu kahramanlığın sadece halkın fedakarlığının bir ürünü değil, aynı zamanda Kastilya kırlarındaki o çok meşhur benzeri gibi, her zaman kaybedenler için mücadele etmiş olan bu adamın inatçı iradesinin ve modası çoktan geçmiş onur duygusunun bir eseri olduğunu da hiç söylemezler.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 Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1665'te bugün The London Gazette, Londra gazetesi şu ana kadar hayatta kalan en eski gazete ilk defa yayınlanmış. Sene 1665 kaç yıl oluyor? sabitleyelim. 1916'da bugün radyo istasyonu 2 EXG Highbridge bölümünde New York şehrinin ilk radyo e, yayınını yapmış bir başkanlık eleştir e, başkanlık seçiminin sonuçlarını radyodan yayınlayan ilk radyo istasyonu olmuş. 2 EXG radyosu 1916'da Bu da çok sene olmuş 1994'te Bugünse WXYC Bugün Radyo ve gazetelerden Masından bahsediyoruz tarihte Bugün ee, Kuzey Carolina Üniversitesinde Chapel Hill'de ilk üniversite Radyo istasyonu Dünyanın ilk internet radyo Yayınını da gerçekleştirmiş Evet, 351 yıl olmuş 351 yıldır bir gazete çıkıyor ee, ve 100 yüz senedir tam yüz sene önce de ilk defa başkanlık seçimlerini radyodan yayınlamak imkanı oluyor Bu da ilginç tarihte bugün durumları böyle Bol bol basından, basın özgürlüğünden, basın özgürlüğünün kısıtlanmasından yok edilmesi girişimlerinden bol bol bahsetme fırsatı e, bulacağız. Ondan önce şimdi bugünün haberlerine şöyle bir kısaca geçecek olursak. Delhi'de Hindistan'ın Delhi kentinde dünyanın en büyük, ikinci nüfuslu, en büyük demokrasi diye de adlandırılan Ülkesinde 4 saat önce kadar gelen 5 saat önce gelen bir habere göre e, Delhi kentinde yoğun hava kirliliği nedeniyle okullar 3 gün süreyle tatil edilmiş. Müthiş e, kaygı verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Delhi Eyaleti Başbakanı Arvin Kecrival Pazar günü Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı yapmışlar. Bu konuyu sadece bu konuyu konuşmak üzere Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmış ve okulların tatil edildiğini söylemiş. Olağanüstü kat nedir acaba? Onda da alakalı bir şey var mı? Bilgi var mı? Ne kadar fazla? Olan durumdan? Olması gereken durumdan. Halihazırda olan limitin durumdan. Limitin mi? Evet, evet. Değerli hükümetinin bu hamlesi havadaki insan ciğerinde birikebilen parçacık sayısının Dünya Sağlık Örgütü Hu'nun sağlıklı kabul ettiği üst sınırın 90 katına ulaşmasının 90. ardından yani, iyiymiş. 90 kat. %900 oluyor yani. Yani hava kirliliği geçen hafta Delhi'de görüş mesafesinin 200 metreye kadar inmiş olduğunu yani 200 metreden ötesinde hiçbir şey görünmediğini de biliyoruz. Hindistan'ın başkenti Delhi'de sisle kaplanmıştı. Bunun haberleri vardı. Hatta benim eee New York Times gazetesinde International New York Times gazetesinde gördüğüm çok önemli bir haber vardı bu konuda işte Gita Anand imzalı Ma Maul Vyvala'dan yaptığı bir yayındı. O kentten delhide Konu Delhi'di ve bütün Hindistan'da aslında hava kirliliğinden bahsediyordu orada en önemli noktalardan bir tanesi de şuydu. Zaten Hindistan'daki şeyler WHO Sağlık Örgütünün Dünya Sağlık Örgütünün verdiği rakamların çok çok altında gevşek tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi kabul edilen şeyler çok daha düşük eee Pazar günü de dün yüzlerine maske takan yüzlerce eylemci, Delhi'de Cantarmantar heykeli'nin meşhur bir heykel var orada Cantarmantar heykeli önünde toplanarak hava kirliliğini protesto etmişler. Fotoğrafları ve görüntüleri var. My right to breathe benim nefes alma hakkım etiketiyle paylaşımlar var çok yaygın sosyal medyada internet, Facebook vesaire üzerinden ana şeyde yasaklanmış Divali 30 Ekim'de kutlanan Işık Festivali'nde çok sayıda havai fişek atıyorlar bu da insanın çılgınlığının bir başka örneği de olarak geçiyor havai evet. fişek imalatçıları çok para kazanıyorlar o başka evet ama bir şey sorabilir miyim müsaadenizle sebep olarak ne gösteriyorlarmış ee, sebep olarak kömür mü santraller mi değil İşin ilginç tarafı, hepsi tabii. Elbette ki kömür, santraller en önemli sebeplerden biri. Ama bu sefer New York Times'ın haberine göre anız yakılması. Anız mı? Evet, anız yakılması. Bütün e, e, yeni Ekim dönemi başlıyor. Kışlık Ekim dönemi, hasat yapılacak. Dolayısıyla e, e, eski Ekim'den kalan ha, samanların ortadan kaldırılması için çok ayrıntılı bir şey ve yani NASA'dan görülüyor son haftalarda. Hiç azalmak bilmeden neymiş biliyorsunuz? 32 milyon ton. 32 milyon ton. Bunu yakmaktan başka bir şare şey yok mu? Elbette var. Ama biraz paraya ihtiyaç var. Onu da hükümet vermiyormuş. Hmm. Eyaletler de vermiyormuş. Sorun burada. Onlar başka şeylerle uğraşıyor. Hatta bir çok da eğer tutarsan verimde yükseliyor bu şüphesiz oradaki yakmadan o zamanların üzerinden yeni ekim yapabilirsen ama bunun için bir teknolojik gelişme de varmış zaten onu da gördüm haberde çok ilginç bir haberdi e, o zaman şey olsun bu toprakları o hale getirenler daha önceden 1800'lerden 1700'lerdeki o hale bu toprakları getirenler gelsinler yardımcı olsunlar olmaz mı? Britanyalılar değil mi? E, yani onların hiçbir şey umurunda bile değil onlar şimdi brexit'ten <gülüyor> çıkmak için parlamento kararı olduğunu söyleyen mahkeme kararını ne halt edeceklerine karar vermekle meşguller Britanya'da durum karışık fakat şey Happy Seeder diye bir makine varmış mesela tohum ekiyor samanların arasına samanları da tutarak orada traktör gibi bir şey onunla çekilen bir alet fakat onu alacak paraları yok köylülerin hükümette vermiyor. Yeterince vermiyor. Bir milyar dolar bir şeymiş. Sadece Pencab eyaletinde en büyük yangınların çıktığı vakitliğin bulunduğu yerde. Ama hükümet sağlayamıyormuş. E yani sağlayamıyor ama bir diğer taraftan da bu sağlık sorunlarının nedeniyle bir milyar doların kat katı üzerinde bir para verecek gibi de durmuyor bu. Trilyonlar gidecek ama ne yapalım yoksullara önce ölecek. Böyle bir durum var. Ama okullar tatil olacak kadarsa ...yani Badarpur kömür santrali... ...on günlüğüne kapatılmış... ...çöplükleki yangınlarla... ...mücadele gibi uygulamalar... ...kentteki bütün inşaatlar... ...durdurulmuş ve yıkım... ...hafriyat işleri de durdurulmuş... ana ...anayollara su serpiliyormuş... ...tozlar havaya... ...cağırılmasın <gülüyor> diye fakat... ...bütün konuşmuşlar... ...son derece ayrıntılı bir haberdi... ...bu Gita Anandın yaptığı... ...cuma günü çıktı yok dünkü sahte dayı sandığı dünkü edisyonu hı hı. international her tribünün ve orada e, diyor ki sayısız köylüyle ve çiftçiyle konuşmuş orada gazeteci iyi bir haber yapmış yani habercilik e, hiçbirinin umudu yok para bulamıyoruz diyorlar ve mecburuz bunları yakmaya gelecek şey için hükümetten de destek gelmiyormuş iş adamları, iş çevreleri de yardıma gelmiyormuş nedense. Altın gömlekliler. Evet. kendin altından gömlek yapanlar da yardım etmiyormuş. Etmiyormuş. Neyse yani bir yandan da okulların tatil edilmesi de fena olmamış gibi duruyor. Bir açıdan baktığınız zaman karşılaştırma yaptığınız zaman mesela Suriye'de de okullar tatil. Ama Suriye'de okulların tatil olmasının sebebi başka. Rejimin yanlısı uçakların Şam'ın yakınlarındaki bir anaokuluna hedef aldığı haberi var. Okullardan bahsedecek olursak kısaca. Saldırıda bir anaokulu hedef alınmış ve en az 6 çocuğun yaşamını yitirdiği saldırıda 25 kişinin de yaralandığından bahsediliyor. Anaokulu. Evet bu yani dünya halini gösteren iki tane çok korkunç. yani Daha doğrusu bu yeni Yenidelli'deki hava kirlenmesi ve anız yangınları ve kömür santralleri dışındaki en korkunç iki haberden biri. Anaokulu yahu anaokulunu vurmuşlar. Şam yakınlarında evet. 6 çocuk ölmüş 25'i yaralanmış. Aktivistlerin yardımıyla ayakta kalan bir hastanede çok sayıda yetişkin ve çocuğun tedavi altına alındığı bildiriliyor. Euronuz'un haberi bu. Listeye eklerim. Normalde okulla, üniversiteler zaten bombalanıyordu. Hastaneler bombalanıyor. Sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Şimdi de işte Ana pazarlar de, bombalanıyor. Pazar yerleri daima Zaten gene, defa. gene İdlib'de de bir pazar yerini ve bir okulu da vurmuşlar. Orada da on kişi ölmüş. Yani böyle bir katliam, kan banyosu devam ediyor. İdlib içinde bir çatışma yok bu arada. Bir cephe değil İdlib. İdlib muhaliflerin kontrolü altında olan bir bölge. Ve orada da hava saldırıları gerçekleştiriliyor. Sadece oradaki insanları yıldırmaya yönelik. Oradaki muhalifleri yıldırmaya yönelik. Ama işte o akıllı varil bombalarını henüz icat edemedikleri için nereye attıklarını bilmiyorlar. Sadece uçaklardan helikopterlerden aşağı bombaları boşaltıyorlar ve anaokullarına evet, isabet ediyor. Bu hakikaten ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Yeronefsin Belki olmuştur ama Şam'ın Harasta bölgesinde. Evet 6 çocuğun oldu anaokulu çocuğu yani 7 yaşın altında değil mi 6 altı yaşında evet, evet. altında. 6 altı çocuk ölmüş onlara bakanlar öğretmenleri de ölmüş herhalde yaralanlar var. Yani yalnız çocuklar ölmüş pardon 25'te yaralı var öğretmenler arasında çok sayıda yetişkin ve çocuk tedavi altında bu e, dünyanın halini gösteren mikrokozmos dediğimiz şeylerin en korkunçlarından biri bir diğer haberde de Irak'ta Irak'tan geliyor dünyanın öbür cehennem köşesi her ikisi de komşumuz e, bilmem hatırlamayan var mı diye lüzumsuz bir bilgi de ekleyeyim iki Güney ve Güneydoğu'daki iki komşumuzdan birinde anaokulları vuruluyor. Okullar vuruluyor, pazar yerleri vuruluyor. Öbüründe de aynı şeyler oluyor ve burada da intihar saldırıları başlamış durumda. Ee, Tikrit, e, Saddam Hüseyin'in memleketi... Amerika Birleşik Devletleri işgalini... <gülüyor> Özür dilerim, işgalini de en fazla... <gülüyor> Çok özür dilerim. İskenderiye'de en fazla değinen, en fazla direnen yer olarak da biliniyor. Evet ve Samarra'da <gülüyor> iki yerde içine bomba konan ambulanslarla yani can kurtaranlarla can alan bir yere dönüşmüş <gülüyor> ambulanslar. Evet. Bu da yeni anaokulu artı yani ambulansı daha önce duymuştum ama böylesine sistematik ve bilinçli bir şekilde daha birca hisse yapıldığını ilk defa duyuyorum. İntihar saldırılarında en az 21 kişi ölmüş. IŞİD üstlenmiş Irakşam İslam Devleti ya da DAEŞ'inden derseniz. Her iki saldırıyı da, iki saldırı ayrı. Tikrit ve Samarra'da Şii hacılar hedef alınmış. İran vatandaşları da var. Musul'un 200 km güneyindeki Tikrit'te ise kente girmek için bekleyen araç kuyruğuna yönelik saldırı büyük olanı Saddam Hüseyin'in de eski Irak diktatörü memleketi olan Tikrit'te düzenlenmiş içine bomba yüklenmiş bir ambulansı can kurtaranı kullanan bir intihar bombası. Hı, hı Can kurtaran derdik biz eskiden bizim nesil bu Fransızcası gelmeden önce ambulansın adı can sen, kurtarandı. Sen ve ben hala onu tercih ediyorum hoş bir anlamlı bir deyim olduğunu düşünüyorum ama can kurtaranın can almakta kullanılması da ayrı bir ironi yani tarihin bir ironisi kentin güney girişindeki arama noktasında kuyruk oluşturan araçların içine dalmış öyle bir şiddetle patlamış ki bazı kurbanların bedenleri yakındaki nehre uçmuşlar böyle bir facia var Daha güneydeki Samarra'daki de bomba. Gene bomba yüklü bir ambulans can kurtaran Şii Müslümanların kutsal ziyaret yerlerinden El Askari Camii'nin park alanında patlamış. Bu arada da Musul operasyonu devam ediyor. Irak güçleri kentin kuzeyinde karşılaştığı sokak savaşı nedeniyle yavaşlamış durumda ama yoğun direniş var. Kentin doğu ve güney Dış mahallelerinde özellikle Beton bariyerler ve binaların tepelerinde Keskin nişancılar varmış İlerleyişi yavaşlatıyorlarmış Böyle haberler var Türkiye'den bahsedecek olursak sıraya girmiş durumda Terör yapılan saldırıları üstlenmek üzere Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle mücadele ve çevik kuvvet çubelerinin Yer aldığı ek binası yakınlarına Bomba yüklü bir araçla düzenlenen bir saldırı vardı En az dokuz kişinin hayatını kaybettiği Yüzden fazla kişinin de yaralandığı bir saldırı oldu bu Geçen cuma Diyarbakır e Flash haberi olarak da vermek zorunda kaldığımız bir haberdi. Yüzden fazla insanda yaralanmıştı. Saldırıyı önce IŞİD üstlenmiş. Reuters haber ajansının. İki önce vali tarafından PKK yapıldı denildi. Ardından Reuters tarafından IŞİD üstlendi denildi. Çünkü AMAK sitesi üzerinden yayınladığı bir e, ifade varmış. Ve e, bu kendine bağlı olan bir site olarak biliniyor bu AMAK haber ajansı. Bu hata içinde yayınlanan işit lidere bu Bağdat'ın ba ba ba ait olduğu iddia edilen ses kaydında Türkiye işgal eden ve güvenli olduğu sandığı yerlere korku salan cümlelere de cümlelerine de yer verilmiş. Ama ardından bu sefer de Takrüs'ten bir saldırı sıraya giriyorlar yapılan saldırıları üstlenmek için de. Böyle ilginç bir durum da söz konusu şu anda Türkiye'deki yapılan e, bu tür terör saldırılarından diyor valilikte. E, PKK yaptı diyor. Takrüs'ten saldırıya. Eee Hak dememişti. Yani Vellik, BKK demişti. İkisi arasında belli yani yakın bağ var ama farklı isimleri var. Farklısın, Her neyse evet. buna, buna geleceğiz. Ee, tekrar nefes alınamaz bir durumda olan yer sadece şey değil. Tabii e, Yeni Delhi ve Hindistan'ın belli kesimleri değil. Aynı zamanda geliştiriyor çok ülkenin birçok bölgenin birçok yerinde ve Türkiye'de nefes almak bile zorlaşıyor diye mesela T24'te Yalçın Doğan yazmıştı. Yani gözaltına alınan HDP milletvekilleri tutuklananlar kayyımlar Doğu ve Güneydoğu'daki bütün tayinler ve Buna karşı basını, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan şeyler, yani akademisyenler, basın özgürlüğünün ortadan kaldırılması, gazete, televizyon, dergiler ve haber ajanslarının kapatılması, gazetecilerin tutuklanması, akademisyenlerin tutuklanması, hakim ve savcıların tutuklanması, binlerce kamu personelinin ihraç edilmesi, generallerin, subayların, as subayların ihracı, polis ve jandarmada benzer uygulamalar, binlerce öğretmenin ihracı, üniversitelerden binlerce insanın çıkarılması, öğretim üyelerinin, okulların, vakıfların, yurtların, üniversitelerin kapatılması ve ayrıca da Güneydoğu sınırlarında savaşa doğru bir gidiş. Irak ve Suriye'de durumlar var aynı anda pek çok cephe var nefes almak bile zorlaşıyor diyor bunlara döneceğiz tabi Yalçın Doğan'ın bahsettiği bir bunlara dönmeden önce çok önemli bir başka şeyden de bahsedelim kısaca o da yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde e, seçim var e, başkanlık seçimi ve bu seçimin e, bütün dünyayı yakından ilgilendirecek bir şey olduğu konusunda herhalde kimsenin tereddütü yoktur e, Bernie Sanders bir buçuk gün kala iki gün kala oranın hesabıyla Bernie Sanders bir mesaj vermiş bütün hafta sonunda ellerinizin üzerine oturmayın oy kullanın mutlaka oy kullanın diyor bunda oturmak o sandık başına gitmemek gerçekten çok büyük tehlike hepiniz için demiş ve çok ilginç bir şey söylüyor şunu söylüyor yani benim diyor çok önemli bir şeyim var. bir sürü torunum, torun torba sahibiyim ve hiçbir zaman bu kadar tehlikeli bir durum olmamıştı diyor. Yani Hillary Clinton'la eee Clinton'ın savunduğu pek çok şeyi beğenmiyor olabilirsiniz ama her önemli meselede Her tek tek her meselede onun görüşleri Donald Trump'ınkinden daha iyi. Ve Donald Trump'ın bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı olması, başkanı olmasının önlenmesi kadar önemli hiçbir şey yoktur demiş. Ee, ve eğer bu oy kullanıp gitmezseniz ve Trump kazanırsa birkaç oyla, bütün hayatları boyunca bu gerçeklikle baş etmek zorunda yüzleşmek zorunda kalabilirler ömürlerinin sonuna kadar diye ve şey de diyor yani e, mesele sadece Hillary Clinton Donald Trump arasında bir mesele değil Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların ve bütün dünyadaki insanların Bu sonuçtan etkilenecek insanların meselesidir diyor. Yerelle ortaokul seçimi yapmıyoruz başkanlık dernek seçimi diyor. Bu bir popülerlik şey değil. Bütün dünyanın şey milyonlarca e, taban hareketi içinde çalıştım diyor. E, ve e, şunu da net olarak söylemeliyim diyor. Genç insanlara ve gelecek nesillere, kuşaklara özel önemi var. Donald Trump iklim değişikliği konusunda mesela Çin'de yaratılmış bir e, sahtekarlık olduğunu söylüyor diyor. Yani bunun önemli olmadığını düşünüyorsanız ve bunu da oy kullanmadan yaparım derse mesele yok böyle diyorsanız diyor. Ama ben 7 torunum var diyor. Dörtte çocuğum var. Ve bu gezegenin geleceği hakkında Çok kaygı duyuyorum Ve ben Oturmayacağım Oy, oy sandığı başına gideceğim İnşallah e, Amerikan vatandaşları da Amerikalı vatandaşlar da Benim gibi giderler diyor Aksi takdirde çok Berbat sonuçları olacaktır diyor sondurma diye diye olursanız Washington Post'la ABC News tarafından 1-4 Kasım tarihlerinde yapılan Ankete göre Clinton %48 %48 yüzde kırk üç oranında Trump'ın beş puan önündeymiş. Trump'ın geriye düştüğüne dair bir e, analiz bu. Ama bir diğer taraftan da CNN'in CNN International McClatchy Marsist anketinin sonuçlarını manşete taşımış. Bir puan. Orada da bir puan varmış. Bir ile üç Kasım tarihleri arasında yapılan bu ankette Clinton'ın yüzde kırk yüzde kırk üç gibi sadece bir puan önde olduğunu ortaya koyan bir veri varmış. Ohio gibi e, Pensilvanya gibi ...Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çeşit mikrokozmozu olarak da nitelendirilen bölgelerdeki seçim sonuçlarının... ...burayı doğrudan etkileneceği, burada çıkan sonuçların evet. doğrudan etkileneceği söyleniyor. E, bunu etraflıca konuşma fırsatı da bulacağız. Sıvınks de Evet, yarın sabah e, şeyle de güven güzel ile de e, açık bilinçte bunu konuşma fırsatı He. bulacağız. Ama son olarak şunu da söyleyeyim... E, çok yakından takip etmeye çalıştığımız e, yazar aktivistlerden e, biri genç bir kadın aslında Rebecca sonnet ayrıntılı bir yazı yazmış ve 2000 seçimleri bütün dünyaya bir facia yarattı diyor. İşte Al Gore ve Bush meselesi Bush. ve hileliydi Florida'daki ufacık bir oy farkıyla değişti her şey ve ...yani herkesin aklında Seattle... ...Battle in Seattle denen işte... ...Dünya Ticaret Örgütü mücadeleleri falan... ...varken en azından radikallerin... ...ve sol kanadın... ...fakat bambaşka... ...şeyler vardı... ...kadınlar meselesinde, şu bu meselesinde... ...ve iklim meselesinde tabii... ...çok ayrıntılı bir yazı... ...hepsini buradan söylemeye... ...imkan ve ihtimal yok ama şöyle bitiyor yazı... ...e... ...biz 2016'da... ...16 sene sonra bir felaketi daha... ...kaldıramayız diyor... ...dünya olarak. Amerikalılar olarak da... ...dünya olarak da kaldıramayız. Ve böyle olmak zorunda da değil. Yani cumhuriyetçiler artık beyaz... ...öfkeli beyazlardan... ...oluşan ama küçük bir gruba... ...giderek küçülüyor... ...azınlık olarak. Ve sadece nüfus olarak... ...bakıldığında da mahkumlar... ...artık gidiyorlar diyor. Ve... ...2032'de... 5 yıllık bir, bir kuşak 5 yaşında olan bir kuşak ilk defa 2032'de oy kullanacak ve yüzde50'si de başka beyazdan başka renkli olacak diyor önemli aslında evet. o zaman ona iyi bir çalışma yapma 16 yıllık bir çalışma yapmamız lazım ve şey örneğini gösteriyor geçen yıl iklim aktivistleri ...Paris'ten geçen yol... ...diye konuşuyorlardı diyor... ...meseleyi Paris'te çözülmeyeceğini ...aşikardı diyor... ...ondan da bahsederiz bugün... ...belki fırsat bulursak yürürlüğe girdi... ...iklim anlaşması ama... ...hiçbir dişi yok, bağlayıcı bir şey yok... ...ama mücadele devam ediyor... O, ...tam da on, ondan bahsediyor... ...işte Rebecca Zornet'te... ...Common Dreams'den aldığım... ...bir yazıyı bitiriyorum... ...Paris İklim Zirvesi... E, ...şu anlamdaydı diyor... ...bütün sorunlarımızı orada çözeceğimizi... falan düşünmüyorduk şüphesiz... ...ama önemli o yol üzerinde... ...güzergen üzerinde önemli bir noktaydı... ...diyor... E, ...radyo ve açık gazete olarak da... ...onun için çok yakından takip etmeye çalıştık... ...ümidimiz olduğundan değil... E, Oraya gidip ondan sonra ötesine geçmeyi düşünüyordu aktivistler ki biz de aynen aynı bunu yapmaya çalıştık. Şimdi de bizim bu seçimlerde de bu seçimlerin ötesine geçip adalete doğru gitmek ve o yola ulaşmak ve hiçbir zaman ulaşana kadar da asla durmamak zorundayız diyor. Michael Moore'un son filmi de Trumpland filmi de yayına girdi hafta sonunda. O da aynı şeyi 11 gün içinde tamamlamış belgeselci. Evet. Trump için. Malzeme bol tabii. Bol ve tam şeyin alanı yani. Evet. Tam malzeme biçilmiş kaptan Farkı Michael Moore'dan... Moore için. Ama e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şeyi destekliyordu. Bernie Sanders'ı kuvvetle destekliyordu. Hillary Clinton'a karşıydı. Fakat aynı tehlikeden dolayı Michael Moore bu filmi yapmak zorunda kaldı. Henüz Sıtmaya razı ne? olmak mıydı? Neydi o? Niye görünmek istmeye razı Ölüme Ra, e, ölümü gösterip sıtmaya razı hmm. etmek durumu ama e, Solnit'in ve e, Michael Moore'un da asıl amaçları bu seçimin ötesine geçerek alt taban hareketinin yükselmesini sağlamak. Ben de naçizane aynı fikir diyeyim bunu konuşmaya devam edeceğiz. Açıkgasta. Sevgili arkadaşlar, bu bir konser değil. Bu bir dostlar buluşması. Mikrofonsuz, ses düzensiz. Ama biliyoruz ki bizim büyük bir koromuz var burada. Atatürk'ün adını verdiği gazetede, gazetenin önünde Atatürkçü çizgiden hiç ayrılmamış arkadaşlarımız demokrasiden sapmamış arkadaşlarımızla dayanışma için buradayız. Hep birlikte yiğidim aslanım burada yatıyor söylüyoruz. Mustafa Kemal için, Uğur Mumcu için Onun sanar keşkalan için bütün kaybettiğimiz insanlar için. Evet. Daha evet. <gülüyor> the dead. görülen ani bir konserdi. Cumhuriyet çalışanlarıyla birlikte kardeş türkülerle beraber Zülfü livaneli ne bir haram yedin ne cana kıydın diye bu şarkı 45 dakika yaklaşık şarkı söylediler. Bu bir konser değil dostlar buluşması diyor Atatürk'ün adını verdi. Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayan Cumhuriyetteyiz diyor Libaneli. Şu anda sahnede olan cumhuriyetçiler Aynı şarkıdaki gibi ne bir haram yediler ne cana kıydılar aslanlar gibi gazetecilik yaptılar diye konuşmuş ve Cumhuriyet Gazetesi'ne destek eylemlerinin de büyümekte olduğunu söylüyoruz. Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu da Cumhuriyet'e destek için gazete binasına gelmiş. Çok sayıda gelen var kalabalık bir şey var ve Cumhuriyet Nöbeti diye adlandırılan şeyde devam ediyor. 70 yaşında, 71 yaşında okulları da var. Ülkücü babanın solcu kızı da var diye Efesönmez'in bir T24'ten röportajı da vardı. Dram. Efendim? Dram diyorum Ülkücü babanın solcu kızı. Evet. Ee, ama kendisi Evet. Adı... evet burada 9 yöneticisi ve yazarı tutuklanan Cumhuriyete günlerdir gazete binası önünde eylemle destek olan yurttaşlar dayanışma ve birlik mesajları veriyor. İnsanların fikirleri nedeniyle hapse atılmalarına tepki gösteriyor diyor. Yani sabah baskını yapıldı ve gözaltına alındılar. Basit haydut muamelesi yapılarak Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına çoğunu hepimiz tanıyoruz çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar ya bu 6 gün yokluğum sırasında neler yaptınız sormayın ya, sormayın <gülüyor> <ben gülüyor> mümlekette ya önce şeyle başladı bu iş 2 zor kanun hükmündeki kararnameyle olağanüstü hale dayanarak ve 10.000 bin 11 10 binin üzerinde kamu çalışanı görevden atıldı aynı zamanda 1267 öğretim üyesi de görevden alındı. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi filan. Arkadan idam tam, tartışmaları da var bu arada. Evet. <gülüyor> i̇dam tartışmaları gündeme getirildi. Bu da benim önümde gördüğüm, hatırladığım kadarıyla üçüncü büyük idam tartışmaları dalgası oluyor. ...Aziz Nesin'in surnamesini mi okusak... ...bu arada o da aklıma gelmiyor değil... ...olağanüstü bir kitabı var... ...Aziz bu konuda... ...İstanbul'da yapılmış son idamı... ...açık kamuya açık idamı anlatan... ...neyse... E, ...onun arkasından ne geldi... Onun Biz işte Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonla başladık haftaya ondan sonra da şeyle bitirdik HDP'li milletvekillerine gözaltına alınmasıyla bitirdik. Evet arada da Diyarbakır'a e, vali, valiliklere evet. de şey atandı kayyum. kayyum atandığını gördük bir de patlama oldu derken böyle gidiyor çok büyük tepkiler var onlardan da bahsedeceğiz şimdi öncelikle Cumhuriyet'e tekrar dönelim. Hakikaten e, yani ipin ucunu kaçırmak üzereyim. Şu Bu... yüzden dram dedim yani. Ülkücü babanın solcu kızı olmak biraz zor olabilir bugünlerde. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli ile aynı fikirleri paylaşan bir babayla aynı çatı altında yaşadığınızı düşündüğünüz zaman... ...düşünsenize babanız geliyor. Adında cumhuriyet olup da cumhuriyet değerlerine en çok zarar veren Türkiye karşıtı oluşumları şunları sevindirip umutlandıran... ...medya özgürlüğüne sığınanları inandırıcı, inandırıcı görülemeyecektir. Özgürlük demek millete küfretmek değildir diye... Bu yapılan operasyonları tasvip etmesi, babanızın da bu söylenen şeyleri tasvip etmesi sizin için hayatı biraz zorlaştıracak gibi duruyor. Hande'den bahsediyorsun sen. Yani farkında olmadan. Efe Sönmez'in e, evet. röportajını okursak. Hande ile konuşuyorum. Hande de ilk günden bu yana kısa aralıklar dışında hep Cumhuriyet'in önündeymiş. Hande'nin babası Cumhuriyet operasyonlarını savunan gazeteyi senin de söylediğin gibi Türkiye karşıtı oluşumları sevindiren bir yayın olarak tanımlayan Devlet Bahçeli'nin MHP'sini destekliyormuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü. Bu nedenle Hande soyadını vermekte tereddüt ediyor. Babasının aksine burada ve Cumhuriyet'i savunuyor. Ayrıca HDP'li vekillerin tutuklanmasına da sert tepki gösteriyor. Bu da ilginç tabii. Ülkücüler açısından... Yani hepsi Kürt değil ama şüphesiz ki Kürt hareketiyle de bağlantılı bir gazete, şey parti, Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkan olmak istediğini söyleyip bunun içinde öncelikle akademi ve basını hedef aldığını savunuyor. İddiasına dayanak olaraksa çıkarılan kanun hükmündeki kararnameleri göstermiş Hande. Yani KHK'larla işte demin konuştuğumuz gibi pek çok akademisyen kamudan ihraç edilmiş. Onlarca basın kuruluşu kapatılmış Ha bir de onlar var tabii. Evet dünkü toplantıda ayrıca tiyatrocu Genco Erkal gazete bahçesindeki bir masanın üzerine çıkarak Nazım Hikmet'ten de şiirler okumuş. Hava kurşun gibi Ağır diyor. Handel'in işi daha zor bir de bu işin şeyi de var. HDP milletvekillerine yapılmış olan operasyonu Bahçeli tarafından dile getirilmesi durumu da var. Bahçeli HDP'li milletvekilleri hakkında iddia edilen suçlamalardan dövüm mahkemeye çağrılmaları aylardır milletimizin gözünün önünde cereyan etmektedir diye konuşmuş. Buna rağmen HDP'liler sanki imtiyazlı, sanki ayrıcalıklı bir zümre gibi hareket ederek Türk adaletine meydan okumuşlardır. Çağrılara itibar etmemişlerdir hmm. demiş. Meşru ve yerinde bir karar olarak nitelendirmiş bunu. Bir de Hande'nin şimdi bu kararı destekleyen babasına karşı da aynı şekilde <gülüyor> karşılaşması söz konusu olacak. Evet, öyle bir ilginç durum var. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyormuş Hande. Hmm. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi demişken siz yokken konuştuğumuz konulardan bir tanesi de... Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanmasıydı rektörlerin böyle bir karar. Ha, var. Onu da söyleyecektim. Rauf evet. Koseman hatırlattı. Teşekkürler ona da buradan bir günaydın diyelim. Ama bu konuyu siz yokken gayet detaylı bir şekilde tartıştık. Müsterih olunuz lütfen. Ee, Güven Güzel Dere ile beraber konuk ettiğimiz isim Profesör Doktor Üstüner Güder'di. Onu da acil e, öne almıştık. Üstüner güderle daha önce e, planlamıştık zaten bu konuları konuşmaya ama kanun hükmündeki kararnameler girince şöyle oldu. O konuda da ufak bir detay vereyim. E, güven güzel dere beni aradı e, erken alabilir miyiz yokluğunuzda diye siz yoksunuz biliyorum işte can var e, erken al olur tabi ama de neden dedim işte kanun hükmündeki kararname ne kanun ne hükmü ne kararnamesi dedim iki tane çıktı siz buradan uçaktayken dedin böyle tuhaflıklar olmadı değil yani ama detaylı bir şekilde ele aldık üstüm evet. bey ile Evet, Kayıtları da internet sitesinde mevcut olsa gördüm gerek. Gördüm zaten. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Hande okulda halen rektör ataması yapılmadığını, hocalarıyla beraber bu konuda neler yapılabileceğine dair forumlar düzenlediğini de söylemiş. Bu Hande yani hiç iyimiş. Diğer Handelere benzemiyor. sevmiyor Oradan kalkıp buraya geliyorum demiş. Bir haftadır buradayız. Arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak kalıyoruz. Pazartesi günü vizelerin başlıyor. Sınavlara burada hazırlanıyorum. Diyor. Evet evet Muazzam çok öğrenci şey vardı. Yani. Onların haberlerini de verdik neler hissettiklerini. Günü evet. sözü bile yaptık hatta. Burada çalışmak beni daha çok motive ediyor. Burada çalışmak beni daha çok motive ediyor. Sokaktan bahsediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesi önünde. Evet. Otomalar var, polisler var. Can kurtaranlar uçuşuyor filan etrafta. Buradaki insanların dayanışması ve motivasyondan umutluyum demiş. Bu önemli hakikaten. Destek devam ediyor okurlarından büyük bir destek görmüş hala görüyor ilk günden bu yana gazete önünde sayıları zaman zaman azalıp çoğalsa da dikkate değer bir kalabalık bekliyor diyor bu röportaj ve Mecidiyeköy'den Taksim'e uzanan Halaskar Gazi Caddesi'nin geniş beton kaldırımında egzoz gazları ve korna sesleri eşliğinde gazeteye doğru yürürken bunları düşünüyordum diyor. Gazete polis kontrolünde ilk defa gittiğim gazete binasına yaklaştığımı caddenin kenarında duran polis otobüslerinden anladım diyor gazete binasına yaklaştığını. Biraz daha yürüyünce gazeteye çıkan sokağın girişindeki tomayla bariyerlerin arkasındaki polisleri gördüm. Ha doğru yerdeyim demiş. Gazeteye çıkan tüm yollar polis kontrolünde. Bu da ilginç bir mikrokozmik görüntü oluyor. Bir gazeteden bahsediyoruz. Günlük gazete. Evet. Binaya çok uzak olmayan mesafede iki toma ile dörtten fazla çevik kuvvet otobüsü bekliyor. Yine tüm girişlerde ondan fazla polis var. Her ihtimale karşı sokağa karşı girişe üst aramasından sonra izin veriliyor. Gazete binasını çevreleyen tel örgülerde onlarca sol parti ve örgütün pankart flama ve dövizleri var. Pankartlardaki ana vurgu yurttaşların haber alma hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceği yönünde... Öne çıkan diğer başlıklarsa OHAL ilanının ardından yapılan uygulamalara eleştiri ve elbette dayanışma çağrısı. Gazetenin karşı duvarındaki hakimiyet milletindir yazısına sloganlar eşlik ediyor. Sloganlara ise halaylar. Çoğunluğu genç birçok yurttaş Kürtçe türküler eşliğinde kimi zaman sokakta kimi zamansa gazete bahçesinde halay çekiyor. 71 yaşındaki Yaşar abici de. İlk cümleyi gazeteci olduğumu söyleyince diyor anlatmaya başlamış. Geleceğimiz çocuklarımız torunlarımız için buradayız diyor. Yani Sanders'la aynı evet. çizgiyi burada görmek mümkün. Bernie Sanders'la çok ilginç aslında. Sanders'da 75 yaşında yanılmıyorsam. 4 yaş fazla. Cumhuriyete isnat edilen suçlamaları hatırlatıyor. İnsanların düşünceleri nedeniyle tutuklanmasına karşı olduğunu söylüyor. Hemen karşımızda duran gazete binasına bakarak Herkes istediği gibi düşünme ve yaşama hakkına sahiptir. Özgürlüklerin engellenmesi suçtur diyor. Emekçiler örgütlenirse bu dönemin sonu gelecek demiş. İlginç değil mi? Ya da bunun karşısında Hande'nin babasının desteklediği düşünceye de galip gelebilir. Dar ağaçları kurulabilir meydanlarda ya da gazete manşetlerinde. Cumhuriyet gazetesinde mesela manşetten hemen altından verilen fotoğrafta dar ağacını kur kurmuşlardı. Tamam bin takipsine hatırlamıyorum Anladım. ama bir tweet'te mi gördüm e, düşünüyorum öyleyse var cümlesine karşı düşünüyorum o halde var mı deyince düşünüyorum o halde yokum çevirmişler o hali büyük yazarak tabi böyle bir durum da daha da kötü olabilir düşünüyorum o halde aslında olabilirdi ama <gülüyor> Bakalım şimdilik duruyor. Musa Kart'ın dediği gibi aslında bir karikatür sahnesi içerisinde gibi duruyoruz. Evet şimdi Cumhuriyet'in şeyine devam edeceğiz daha. Şu günün en önemli haberlerinden biri ve olmaya da devam ediyor. Çok büyük bir tepki bu sefer gecikmeli olarak. Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden birleşmiş milletler. Avrupa Birliği'nden ayrı ayrı ülkeler tarafından evet. aynı zamanda. Sadece toplu bir tepki değil, her ülke ayrı ayrı tepkisini dile getirdi. Getirmek zoru Getirme kararı aldılar. Zor bugün e, acil bir toplantı yapıp e, Avrupa Birliği'ni temsil eden 28 ülkenin başkan şeyleri, büyük elçileriyle toplantı yapacakmış. Ömer Çelik durumu anlatacakmış. Neden böyle? Olduğuna Hı. dair... E, fakat e, onla, onların hepsine tekrar dönme fırsatımız olacak diye ümit ediyorum. Yani e, dünkü Cumhuriyet Gazetesi gerçekleri yazmaya devam üst başlığıyla eğilmeyiz manşetiyle çıktı büyük puntolarla. Gazetemiz yazar ve yöneticilerini tutuklama kararı yargı tarihine kara bir leke olarak geçecek diyor. Bence tarihine tarihi ne de karabilek olarak geçecek. Kendi yazarlarını gerekçe gösterilerek kanıt göstererek kendi kendi yazarlarını yazdıklarını ve görüşlerini kanıt göstererek aynı çatı altında bulunan insanların tutuklanması, gözaltına alınması, ve aynı zamanda cezaevine gönderilmesi gibi bir durum söz konusu. Evet. Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Olağanüstü yani tatilleri ve daha doğrusu gezileri İzmir vesaire, Balıkesir gezilerini iptal edip olağanüstü toplantı yaptılar ama ben bir habere rastlamadım. Konuyla alakalı. Evet konuyla alakalı. Cumhuriyetli arada da evet. belki Mustafa Balbay'da ne de bir söz vermişlerdir. Nedir konunun? Bu saatten musun? sonra MHP'de söz verebilir onu. Adalet ve Kalkınma Partisi de söz verebilir. Zaten şey Balbay sormuşlar. Balbay'ın önü açık zaten. Habertürk kanalı da sormuş zaten bu tutuklamaları. Şey kararı aldı dün. Onu da biraz sonra Ali Bilge ile tartışacağız. Halkların Demokratik Partisi meclis çalışmalarına katılmama kararı evet. aldı. Doğru mu yanlış mı tartışacağız. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra sonra Mustafa Balbay'a sormaları o da olmaz. böyle şeyde. Ben bilmiyorum. Benim yeni İçişleri Bakanı adayım. İçişleri olmasa bile bir bakanlık bulunduğu zaman adayım Balbay. Evet. Ne bakanlığa bulunur artık bilmiyorum ama ben de destekleyebilirim bakıyorum Selahattin evet. ara arabuluculuk bakanı da. mesela Suriye'de öyle bakanlıklar kurulmaya başladı Hı. savaştan sonra arabuluculuk bakanı diye Peki, Cumhuriyet gazetesi gücünüz yetmez diyor Cumhuriyet gazetesi neden hedefte yayın ilkelerimizde şunlar yazılı Cumhuriyet yalnız Cumhuriyet'in bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur Cumhuriyet demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele edecektir ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığıyla çalışacaktır. Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir. İnsan hakları ve temel özgürlükler bildirgesini demokrasinin evrensel anayasası olarak benimseyen Cumhuriyet Amaçlarını ancak Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü kapsamında ulaşacağını temel ilke sayar dedikten sonra buradan bir kez daha ilan ediyoruz diye e, söylüyorlar. Teslim olmayız, boyun eğmeyiz, susturamayacaksınız. Ne kadar zulmederseniz zulmedin, okurlarımıza ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Sizin gibi karanlık, kirli işlerimiz yok. Gazetecilik dışında hiçbir işimiz olmadı teröre bulaşmış hiçbir grupla kişiyle de dolaysız ya da dolaylı ilişkimiz tırnak içinde iltisakımız olmadı. Olmayacak. Cumhuriyet gazetesini gasp ederseniz başka bir yol bulur görevimize devam ederiz. Okurlarımız bizi hep yanı başında ellerinin altında bulacaktır. Bunu engellemeye gücünüz yetmeyecek. Cumhuriyetin adına, markasına el koysanız bile onun tarihine, ruhuna Bağımsızlık ve özgürlük tutkusuna Saygınlığına ve onuruna Sahip olamazsınız Hodri meydan Demiş gücünüz yetmez başlıklı Bir baş yazıda Şey var Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde alarm diyor Kılıçdaroğlu 9 yazar ve yöneticinin Tutuklanması üzerine me Merkez yönetim kurulu ve parti meclisini Toplantıya çağırmış ama ne çıktığını Bilmiyorum herhalde e, Bavva'ya da sorarlar onu Bu arada çok ilginç bir fotoğraf var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Mustafa şeyin Aydın Engin'in yazısına daha sonra değiniriz. Okuruz hatta onu. çok O serbest bırakılanlardan biri çünkü Hikmet Çetinka ile beraber serbest bırakılmasını da nasıl yorulmamış biliyorsun değil mi? Nasıl yorulmamış efendim? Tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yurt dışıda çıkmayı yasakladılar diyor. O, o sebeple diyor. Hikmet, kendisi 75 yaşında Hikmet'le yakın herhalde. Fakat çok güzel bir fotoğraf var ve Hürriyet Gazetesi uzun yıllardan beri hala bütün bu aşınmalara rağmen gazetecilik refleksini kaybetmediğini zaman zaman gösteriyor. Şimdi İdi Öldür hakkını ver. Hakkını Yeme Silivrideler diye bir fotoğraf basmıştı dün ve Cumhuriyet'in kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turan Günay. Ee, yazar, yayın danışmanı Kadri Gürsel. Önder Çelik vakıftan karikatürist Musa Kart, ona e, omuzuna elini koymuş olan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu hemen onun yanında kollarını kavuşturmuş meydan okur gibi duran yazar Güray Tekin Öz onun yanında vakıftan avukat Bülent Utku avukat Mustafa Kemal Güngör vakıftan ve yazar Hakan Karasinir o da vakıftan ...olağanüstü bir fotoğraf çektirmişler. Girerken hatta Önder Çelik de şey, cep telefonuna bakıyor. Bundan sonra hepsi tutuklanıp Silivriye'ye gönderilecekler. Ama çok hoş bir duruş bu. Cumhuriyet'in logosuyla beraber vermiş Hürriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde de var. Şüphesiz aynı fotoğraf ama iç sayfadan vermiş ve siyah beyaz. Oysa çok... ...çarpıcı ve sağlam bir duruşu sergilemesi açısından ilgi çekici. Evet bu konulara döneceğiz. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri... ...ve çeşitli ülkelerden, Almanya'dan, Fransa'dan ayrıca tek tek gelen çok tepkiler olduğu gibi... Türkiye İlerleme Raporu'nun da şimdiye kadar yayınlananların en olumsuz olacağı belli. Ve Paris merkezde sınır tanımayan gazeteciler genel sekreteri Döluvar da Cumhuriyete yönelik baskı Erdoğan'ın bu gazeteye olan şahsi düşmanlığıdır. Bu yaşananlar ülkedeki baskı rejiminin açık bir göstergesidir değerlendirmesini yapıyor. Çarşamba günü açıklanması bekleniyor genel Türkiye ilerleme Raporu. Ee, ve Alman basınından bilden filan diktatör diyen yazılar bunlara cevap vermiş. Diktatör miktatör değilim diyerek. Di, di, umurumda bile değil. Evet. Bir kulağımdan girer öbür kulağımdan çıkar demiş. Bir de aynı zamanda son yarım saat içerisinde takibini yapmamız gereken ve aynı zamanda Ali gelede muhtemelen konuşacağımız Halkların Demokratik Partisi eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Fiyan Yüksek Dağ'da dahil... ...dokuz milletvekilinin tutuklanması haberi vardı. Gözaltına alınışları haberini... ...Cumartesi günü gece yarısı aldık. Cuma günü gece, erken, erken saatlerinde aldık. Ardından... E, ...bir şekilde konu edinmeye çalıştık... ...Cuma günü yayında. Şimdiki durum işte bu milletvekillerinin tutuklanmasıydı. Bununla Ayrıca... E, ...takibini yapıyoruz. Başka tutuklamalar da var... Ee... Selahattin Demirtaş ve Figen yüksekten dahil 9 milletvekilinin yanı sıra. Bunlar Bingöl Milletvekili İdras Balüken, Diyarbakır Milletvekili Nursal Aydoğan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Mardin Milletvekili Gülsel Yıldırım, Hakkari Milletvekilleri Selma Armak ile Abdullah Zeydan ve aynı zamanda Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü. Evet ve yerlerde sürüklenerek ondan sonra gözaltına alınan DBP, Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Sabahat Tuncel'in de tutak, tutuklandığı haberini de verelim. Bunlar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Son derece ilginç bir haber daha var. Onu da geçmeden unutmadan şey yapalım. Hakkari'de kepenk kapatmak yasak var. Bu nasıl oluyor? Bilmiyorum ben de sana soracaktım. İsim ikimiz de dönüp Selahattin'e bakalım. Selahattin, kepenk kapatmak nasıl ya saklanıyor? Kapat bir kepenği Selahattin. Açık, Açık gazete. Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Ali Bey, merhaba. Merhaba. Evet, başı, sizi de başı boş bırakmaya hiç gelmiyor yani. Altı gün şurada yoktuk. Ortalığı ne hale getirdiniz? <gülüyor> Giderken çok gülük gülüş değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> yani. Ama yani. Evet. <gülüyor> Bu kadar da biraz fazla geliyor insanlara. Peki varsa. ben sorayım, klasik soruyu. Dışarıdan memleket nasıl gözüküyor Ömer Bey? Güzel soru. Görünemiyor. Görünemiyor. var, sis ama yağmurundan ve hava kirliliğinden görünemiyor. Fırtına da varmış galiba değil mi yani pek şey sakin durmuyor hava mı? Evet. Şimdilik evet. büyük bir şey yok. Evet şimdi yani çok sayıda konu var. Birazcık bu Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyi üzerinde biraz durma fırsatımız oldu. Evet. Ama Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekillerinin, eş başkanların tutuklanması ve onların da aldığı meclise meclis çalışmalarına katılmama kararını pek değerlendirme fırsatımız olmadı. Nereden başlayalım nasıl isterseniz? Valla yani geçen haftanın siz yokken işte, ağırlıklı konuları bunlar. Yani Kürtlerin ağırlıklı olarak temsil edildiği parlamentodaki 3. Büyük Parti genel başkanları ve milletvekilleri gözaltına oldu ve tutuklandı. E, bu partiyi e, hedef aldı. E, yani nihayetinde e, bu partiyi akameti uğratacak, faaliyetlerini askıya alacak mahiyette bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Biri de e, Cumhuriyetçi ve Kemalistlerin çizgisini ağırlıklı olarak takip eden gazete e, yazarlarına e, hedef aldı. Bu e, Üçüncü siyasi parti ve 100 yıla yakın geçmişi olan ve e, Cumhuriyetçi ve Kemalistizliği'nin ağırlıklı olarak sürdüren bir gazete. Bu iki nokta e, biraz sonraki konuşmalarda ışık tutacaktır. E, ve açıkçası iki kurum, iki yapı, bir parti, bir gazete e, üzerine gidecektir. Rejim yeni bir aşamaya geldi. Yani e, açıkçası e, bunun adı e, işte Otoriter, faşist diktatörlükten e, diktatörlüğün e, elinde bulunan güçler bir saldırıya geçmiş oluyor. Çünkü ortada bir yasa, anayasa ve memnunist yasalar uygulanmıyor. Temel ilkeler ortada değil. Dolayısıyla e, işin e, bu noktaya vardığı e, konumdayız. Ve burada HDP'nin e, kararını hemen Ben açıkçası tatmin edici bulmadım açıklamaları. Meclis çalışmalarını zaten tamamen ortadan kaldırmıyorlar. Meclisin genel kurulu ve komisyonlarda çalışmayacaklarını söylüyorlar. Bana yapılan açıklamalar bu aşamada böyle bir eylem kararı, durdurma kararını doğru olmadığı kanaate uyandırdı. Çünkü sonuçta 6 milyon seçmen ve seçilmişlerin bir seçim sonrası oluşan bu 3. parlamentar grubu bulunan partiyi Ee, bu karar e, sonuna kadar mücadele etme azmi e, açısından da e, yanlış bir karar olarak değerlendiriyorum açıkçası. yani Başka bir tatmin edici açıklama e, görmedim. Ama şu ana kadar Bilgen'in yaptığı açıklamalar. E, ben de e, bu kararın e, yanlış olduğu kanaati uyarlamıştım. Evet şöyle açıklayayım parti sözcüsü Ayhan Bilgen. Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik diyor. Diyarbakır'daki basın açıklamasına açıklamasında neyi kastediyorsunuz sorusuna da Türkiye bir iç savaşa sürüklenirken açık bir faşizm ortamında teknik hiçbir tartışma yapacak durumumuz yok. Kurallar onlar tarafından çiğnendi. Bizim halkımız bize verilen emanetle ilgili kararı verecektir. Komisyonlara ve genel kurula katılmayacağımızı çok açık bir şekilde beyan ettik diyor. Eş genel başkanlık için vekalet atama olacak mı sorusuna da hepsini önümüzdeki günlerde halkımızla tartışacağız diyor. Ev ev mahalle mahalle köy köyde bu istişarelerin sonunda yapılan önerileri değerlendirip sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Ama sadece bununla kalmayıp geleceği birlikte örmek için işte ev ev mahalle mahalle köy köy ilçe ilçe il il dolaşarak halkımızın şikayet ve önerilerini dileyeceğiz diyor dinleyeceğiz demiş. Bunu e, parlamentoyu e, şu anda işte kuvvetler birliği, yasama örgütlüğü, meclisin e, yetkilerinin gasp edilmesi vesaire her şey bir yana hala, hala Burada bir e, parlamento var. Dışarıda mücadelenin teknikleri ne olursa olsun dışarıdaki bütünleşme ve oradaki tepler ne olursa olsun meclisin o 3 ay önceki darbe girişiminde 4 parti bir araya gelip bu meclisi birlikte savundular. Dolayısıyla yani HDP bütün işin vehametini tabii ki gözlerimizin önünde görüyoruz ama parlamentoda bu askıya alma kararını ben açıkçası olumlu bulmutmadığımı belirtmek isterim. Ee, evet bu feyfiyle HDP'yi kapatmak için yapılan saldırıdır. Ve bunun habercisi olan unsurları sıralayabiliriz. Bakın 15 Temmuz sonrasındaki günde dört parti bildiriyle darbeyi karşıladı. Ortak bir bildiriye imzattılar. Ama hemen sonrasında e, o birlikteliğin içerisinden dışlandı HDP, O da fiilen bugünlerin habercisiydi zaten e, ve buna da maalesef seyirci kalan bir ana muhalefet partisi oldu. Dolayısıyla ben e, açıkçası çünkü bu otoriter rejimlerle, faşist diktatörlüklerle e, mücadelenin değişik alanları var. E, sonuna kadar yani o parlamentonun kapısına e, kilit vurmayı ya da e, sanal kilit vurmayı da e, hedefleyen bir iktidarlıkla karşı karşıyayız ama bunu imkanlar ne kadar eldiriyorsun Bu yarın bütçe yapılacak bütçede konuşulmayacak mı e, Türkiye'nin meseleleri komisyonlar e, başladı Dolayısıyla pek çok e, işte anayasadığı e, değişikliği vesaire değil hu gündeme geliyor e, burada ben e, gözden e, gözden yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet yani bütçe konuşmaları gibi son derece aslında yani, yani, alışılmış ama önemli olan yani işte yani örtülü denekte de dahil olmak üzere çok son derece önemli konuların bile getirildiği bütçek görüşmeleri sırasında kendilerine de epey bir süre düşecekti doğal olarak üçüncü büyük parti olarak. Ve onu kullanmamak bence de şimdi, eksikliği olabilir. E, 14 Temmuz günü iki şey konuşuyorduk hatırladığım kadarıyla. Biri Danıştay ve Yargıtay üyelerinin iptal edilmesiyle ilişkin husustu. Yani 15 Temmuz'dan bir gün önce darbe girişimde Biri de meclis iş çözüğüyle ilişkin. Şimdi meclis iş çözüğünü AKP ve Erdoğan değiştirmek istiyor ve artık yani o yasamadaki partilere sunulan imkanları şu anki meclis yüzüğümüzde muazzam bir demokratik şey, e, hususlar kapsamıyor ama halihazırda hazırda e, partilerin e, çalışma alanlarını e, imkan veriyor. Dolayısıyla şu anda bir meclis iş yüzüğünün e, değiştirilmişse de gündemde değil. Hani o kısıtların konması gündemdeydi. E, bunu gündeme getirebilir ve bunun için bu anlamda parlamento sonuna kadar bütün kapılarıyla, bugün imkanlarıyla, odalarıyla, onlarıyla değerlendirmek durumundadır. Evet. Dolayısıyla bunu ben gözden geçirme bir karar olarak eee değerlendiriyorum. Yani e, halkla bütünleşmenin bir engeli biz zaten seni oraya buraya taşıyan. Evet. Bu muazzam bir gasp, defenin kepenklerini indirmenin başka bir yolu ama bu e, hususta daha dikkatli bir karar verilmesi gerektiği eee ne Eminim benim gibi e, pek çok insan diyecektir. Çünkü ben tatmin edici bir açıklama olduğu kanaatinde değilim. Bilge'nin yaptığı e, biraz hızlı bir e, karar alınmış gibi geliyor. E, zaten bu süreçlerde e, yani şu geçişkenliğin olmaması e, son derece önemli. Bir siyasi partinin genel başkanları içeri alınıyor. E, ve bu üçüncü parti ikinci parti ana muhalefet partisi. Genel Başkan İzmir'de konuşma yapıyor ve e, partinin içini zikretmiyor. Yani e, bu üzücü bir durum. Yani <gülüyor> zaten bu günlere gelişte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi e, muazzam yanlışlarının birikimidir. Yani bu faşist diktatörlükler, otoriter rejimler ön aşamalardan geçerek gelirler dünya tarihine baktığınızda. E, bu ön aşamalarda gerektiğin müdahaleler Olmazsa işte girici uygulamalar gelir Yasaklamalar gelir Bu ön aşamalarda karşı Konulmazsa e, Bu sonuçta e, Otoriter rejimin kurulmasına Engel olamaz Erdoğan'ın hedefi çok açıktı açıkçası Yani rejim değişikliği istiyordu Nedenleri belliydi Yani e, 17-25 Meselelerine tekrar dönmek istemiyorum Tıkanıklık dış politika Yaşanan e, Sorunlar orada da Ve bu buna karşı ön aşamalarda karşı konulaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin inanılmaz haziran seçimlerini yani bugün HDP ile CHP haziran seçimlerinde bir ittifak kurabilseler de bambaşka bir Türkiye içinde olacaktık. Hadi yapmadılar sonra haziran seçimlerinden sonra geçen o ki iktidar çoğunluğunu kaybetmiş bir AKP ve Erdoğan vardı. Meclis başkanlığını kaybetmekle başladılar ve Olur, işte. Muazzam hatalar bunlar Dokunulmazlıkların kaldırılması Ve gar katliamları Gar katliamında yüz küsur kişi Onun davası bugün başlıyor e, 14 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki büyük Paranoyası biri Kürtlerle yan yana gözükmeme Kürt siyasi legal Kürt siyasetiyle Yan yana duramama Diğeri de kitle hareketlerinden korkmaz. Evet. Bu iki nokta Türkiye'nin bugünkü tıkanıklığında en temel e, duruma işaret etmek. Bu, bu noktayla alakalı Kılıçdaroğlu'nun söylediği yakın zamanda söylediği bir demeç var. Müsaadenizle onu hatırlatayım size. HDP'liler gibi CHP'li vekillerin de davaları olduğunu hatırlatmış Kılıçdaroğlu. Biz sokağa çıkmayacağız, mücadele edeceğiz, bedel ödemek gerekiyorsa öderiz, halka direnme hakkını anlatacağız demiş Yani sokağa çıkmayacak, mücadele edilecekmiş. Ne, ne, nasıl bir mücadele verilecek? Ve halka hangi direnme hakkını anlatacaklar? Benim kafamdaki en büyük iki soru o, işareti hocam, oldu. Hocam, şey, Can'cığım <gülüyor> bak. Uçurtma bile, ya yani bu muhalefet etme hali CHP'yi korkutuyor. <gülüyor> Korkuyor CHP. Yani CHP, el, yani birlikte kaç yıldır program yapıyoruz. Yani bu yapı, yani kitlelerle buluşma, buluşmama. Bir kere bile şunu söylemedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı ve temsilcileri. Ya korkma ey Türkiye halkları. Biz varız gibi bir laf bile ettiği yok. Yenikapı yani. ruhundan hiç bahsetmiyorum. O da ayrı bir şey. Evet. Ayrı bir cehennem yani. <gülüyor> Peki. Geciden bu yana. Şimdi uçurtmayı nasıl uçurursun abi? Tersten gelen rüzgarla uçar. Evet. Karşıdan gelen tersten. Evet değil mi? Evet. Bu, o yüzden de uçamıyorsun zaten. <gülüyor> evet, yani o, rüzgarla... o bir ana, ana muhalefet uçamıyor. Yelken gibi değil yani arkadan değil. gelen rüzgarla rüzgarlı değil. O değil. Tersten gelen rüzgarla. <gülüyor> Şimdi gar katliamında bu kadar. Ya ertesi güne çıktı ki biz bütün teşkilatlarımızda önündeyiz. Aksaray lafını dillerine doldurduğu dönemde Aksaray'ın önünde sinek uçulmadı CHP. Burayı uçutmayı yani kendisi uzak durdu. <gülüyor> bir şey sorabilir miyim? Anıtkabir'e Anıt çocuk parkı yapılacağı denildiğiniz zaman dışarı çıkılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet <gülüyor> ee, Yani dışarı ama da Anıtkabir bahçesinde oldu. Ha, evet. Ama sonuçta dışarı çıkılabilir <gülüyor> bir şekilde. Biliniyor yani. belki evet. Cumhuriyet gazetesi önündeki bayağı şenlikli Cumhuriyet nöbetinde Cumhuriyet Halk Partisi nerede? Ee, Cumhuriyet, Halk Partisi, e, park... <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde Cumhuriyet Halk Partisi nerede? Soru bu. Yani C Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyeti e, tarih boyunca birlikte e, düşünülen iki yapı. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Mustafa Balbay sanıyorum dünkü genişletilmiş merkez yönetim kurulu toplantısına milletvekilleri de katılmış. Balbay katıldı mı bilmiyorum, bilmiyorum ama. ben de ama yani Aa, ona e, bir sormuşlar herhalde evet. ne oluyor Cumhuriyete sen biliyorsun anlat bize falan diye sormaları iyi olurdu doğrusu yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içiyle Cumhuriyet Gazetesi'nin içi birbirinden çok ayrılamaz. Nitekim bu olayda da bunu görüyoruz ama şey, şey şu bu muazzam bir yılgınlık yani e, işte teslimiyetçi durum. Cumhuriyet gazetesinin önünde işte e, bu insanların e, yiğidim aslanım türküsünü söylemeleri bir de büyük bir başarı olarak algılanıyor. Halbuki e, Türkiye'nin son e, döneminde gezi gibi bir kendiliğinden patlamayı e, devşirememiş bir e, Cumhuriyet Halk Partisi var. E, ama bunun temel paranoyası Ben her zaman altını çizerek kaç yıldır söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetim genel başkanı ve merkez yönetim kurulu neyse bu arkadaşlar. Cumhuriyet Halk yakın tarihin en kötü idare edilen yöneticileri, idare eden yöneticileri Türkiye'nin nafızını bu geçilen aşamalarda nasıl durulması gerektiğini bilemiyorlar. Gittikçe çember daralıyor. İşte dışarıya çıkmasına izin vermeyen bir şey e, CHP'li belediye başkanları var pasaportlarını Dediğim gibi yani bugün Garg e, davası görülüyor orada eee yığılmalı CHP. 14 tane Malatya CHP üyesi kendi partisinin genç kollarından genç öldü o patlamalarda. O mitinge giden, Garg mitingine gidenler CHP'liler de Tabanda insanlar demokrasi mücadelesinde varlar ama tavanda şey de yok. Ama siz tavan olarak tabanı karşılayamazsanız taleplerini Malatya'dan hedefeller de gelmişti ya da Gaziantep'ten de gelmişti. Dolayısıyla burada temel nokta CHP'nin aşamadığı ki ben o yapıyı çok iyi de bu insanların MHP'nin pek çok kişiden farklı değil küçük meselesinde bakışı ve ki, bu kadar e, uzak duran kitle hareketi demokrasi kitle hareketlerine sokağa meydana yine kazanılır ve korunur. Bundan uzak Yeni Kapı ruhuyla falan olmuyor bu işler. Yeni Kapı'ında da e, yani eee Yeni Kapı'dan sonra zaten Yeni Kapı'yı iyi analiz edemediği için Erdoğan'a meşruiyetini e, kabul etti. E, fiilen e, rejim değişikliğini. Yani Aksaray motifi Tamamen bir e, muhalefetin değerlendirdiği bir argüman olmaktan çıktı. Dolayısıyla şimdi bu gelinen noktada hala yeni bir politika belirleyeceklerini dün karar var almışlar. Ve, karar çıkmadı. Yani ben göremedim, evet. cana da sordum. Yeni politika belirleyecekler demişler. De ben bir harita, yol haritası çizeceklermiş ama ne zaman çizecekler, hangi harita, Pirre ismi bilmiyorum. <gülüyor> Yalnız yani mesela e, Tayfun Ata'nın seyir defteri başlıklı köşesinde dün yazdığı şey var. Okuru olduğunuz bu gazeteyi elinize alıp sayfalarına göz gezdirdiğinizde yıllarca ekmeğini yedikleri, onunla varlık bulup adam oldukları Cumhuriyet'e kahpelik etmiş dostların sapladığı bıçaklara da tesadüf edeceksiniz. Şaşırmayın sakın diyor Nazım Hikmet'in Telaş, dünyayı telaşsız rahat seyredebiliyorum artık. Artık şaşırtmıyor beni dostun kahpeliği elimi sıkarken sapladığı bıçak diye başlayan şiirine de atıf yaptığı şiirine de atıf yaptığı yazısında. Yani tarihimizde hep rastlamadık mı Ömer Bey? En şey zamanlarda arkadan sotaya yatanları ya da evet. olmadık yerde bıçağı indirenlerle geçmedi mi hayatımız? Bu coğrafya böyle bir coğrafya ihanetleriyle birlikte ama artık Bunların ötesine çıkılması gerekiyor. Evet, Halen bir genel yönetim kurulu toplantısında IHDP ile yan yana gözükmeyelim. Kitlelerden uzak duralım. E o zaman çıkmayalım. ya <gülüyor> Ojemizi ihmal etmeyelim. Makyajımız şu anda. Olmaz yani. Olmadığınız için bu noktalara geldik. Yani e, Avukat Fikret İlkiz'in de e, önemli bir açıklaması oldu HDP'nin kapatılma yolu vekillerin tutuklanmasıyla daha da açılmıştır diyor. Yani bir kapatma davası da açılabilir vekillerin, baş, genel başkanların ve vekillerin tutuklanmasının ardından. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatma istemiyle bu süreçte HDP'nin kapatılması davasını da açıp yürütebilir. Bunun yolu da HDP'li vekillerin tutuklanmasıyla daha da açılmıştır diyor. Bütün bunların Türkiye'nin geriye gidişinin göstergesi olacağını anlatmış ve 94'te dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra cezaevine gönderilen Zana, Dicle ve arkadaşlarının başına gelenlerin Türkiye'yi sürüklediği karanlık tünele bir kez daha girilmiştir diyor. Ama bu durum, bunu Deutsche Welle'ye verdiği bir mülakatta gördük yapılanlara açıklama getirmenin de hukuken sıkıntılı olduğunu söyleyen de Ankara Barusu Başkanı Hakan Canduran'ın ifadesi var. Fakat yani tutuklu HDP milletvekilleri cezaevinden gönderdikleri mesajda da Morallerini yüksek tuttuklarını mutlaka sevgi ve cesaretin kazanacağını Selahattin Demirtaş'ın bu Figen Yüksek daha söylüyor. Selahattin Demirtaş da öncelikle bütün dostlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ülkemizin her gün daha fazla karanlığa itildiği bu günlerde bizim hukuksuz bir şekilde tutuklanmamız sadece bu karanlığın biraz daha koyulaşmasına sebep olur. Ama bizi bu karanlıkta teslim alacaklarını sananlar. Unutmasınlar ki tek bir kibrit çöpü, tek bir mum bu karanlığı aydınlatmaya yeterlidir şeklinde. Herkes demokrasi mücadelesinde görev başında olmalı. Canla başla bu karanlığı ortadan kaldırıp aydınlık geleceğimiz için çalışılmalıdır. Çal Moralim ve sağlığım çok iyidir sevgilerimle diye notlar yollamışlar. Bütün milletvekillerinden var aslında. Bir Cumhuriyet Halk Partili... E yönetici ya da milletvekidi bundan sonrası için ne düşünebilir? Herhalde kendi partisinin ne bu uygulamaların gelmesini düşünebilir. Ya da mesela partinin iştiraki olan bir finans kurumunun kayyum atanması gelebilir. Ya da Balbay'ın partinin başına geçmesini düşünebilir. Ya da o gelebilir. Evet. Şimdi yani gerçekten bunun ötesi bunun ötesi yani bu bu tür otoriter faşist rejimlerin bu muhaliflerin susturulması sonra da öldürüyor. Böyle. Evet yani Alev Coşkun'u da partiye alabiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden. Olabilir, evet. Bir de evet. belki iş çevrelerinden de mesela vakıfta bulunan da bu konuda birlikte hareket eden Mustafa Balbay ve Alev <gülüyor> Coşkun'u hareket eden. Alev Coşkun'u kayyuma tabii atayabilirler. Bir de İnan Kraç olabilir tabii. O da sermaye... ve Bu arada TÜSİA ne yapıyor bütün bu gelişmeler karşısında yani bütün şeylerin, kuruluşların olağanüstü haliyle kanun... Çok çıldız galiba bir açıklama yaptılar. Öyle mi? Kaygılıyız tabii mı dediler? Cızız. Böyle... E Bir şey hatırlıyorum böyle. Bir sürüye geçti yani. <gülüyor> ya da şimdi, <gülüyor> ama, siz de içerideyiniz. Yani dışarıdan görünüyor mu diye sordunuz ki uzak bir çınlama ya, hatırlıyorum ne, diyorsunuz yani, ya yani. Neye yetişeceğimizi bilemeyince böyle yani. <gülüyor> bir yetişeceği çok artık. Yani sermayenin geldiği nokta tamamen bir teslimiyet. Halbuki Yani eee şu anki gelişme sağındır. Ama yani Rusya'da da ilgilendirmiyor mu idam cezasıyla beraber Avrupa Birliği'nin <gülüyor> sürecinin tamamen kapanması? Vallahi Avrupa Birliği'nin de açtı. Brüksel'de temsilcisi var bu <gülüyor> örgütün. E, şu anda onlar ne iş yapıyor ve e, bu gelecek bugünlerde hep rapor daha açıklanıyor galiba esaslı bir rapor. Ee, Avrupa Birliği ile ilgili e, Kasım ayı e, açıklanacak bir rapor olduğunu ve zehir zemberek olduğunu daha evet, şeref olmuştum şimdi e, CİCİAD e, Doğan grubu e, bunlar hatırlarsınız e, zaman içerisinde özellikle Kasım seçimlerinden sonra e, e, temsilcileri tarafından da artık bu e, karşı çıkışı bırakalım Ve de iktidar Erdoğan'la e, Birlikte olalım dediler Ve yayın politikaları politikalarını yani 15 Temmuz'dan sonra Şimdi orada duran arkadaşlar Ne kadar suça ortak olduklarının farkında değiller mi? Yani orada suça ortak oluyorlar şu anda Bu medya politikalarında e, Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi Kitle hareketinden korkacaksın Türkiye'nin 100 yıllık yarası Kürt meselesinden uzak duracaksın Bunun siyasal temsilcisinin Evet, partisi kapat basılıyor. Senin eltrüzgün oraya gitmen lazım ana manefet olarak. Bir, bir, bir, bir ayet çıkartmen lazım. Meclis konuşmalarını da tamamen bu konuya hasretmeleri ya, lazım. Hasretmen yani, e, HDP ve evet. Cumhuriyet Gazetesi. Ama bakın ben size iyi haberi vereyim. Döner vermez. Biraz... Ayağımın tozuyla sizi rahatlatmak istiyorum. Maalesef. Özellikle sermaye çevreleri için çok önemli bir haber. Ataköy sahiline Dati Holding tarafından yapılması planlanan Mega Yat Limanı projesinin geleceğine ilişkin Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen kamu oyu araştırmasından projeye onay çıkmış. İkamet şartı aranmıyor. Muazzam dünyanın en büyük yatlarının en zenginlerin en büyük yarış içinde olduğu yatlardan bir kısmını da Bakırköy'de seyredeceğiz. Çok güzel. Şimdi e, CHP, e, Merkez Medya ve TÜSİAD e, muazzam yanlışlarla bugünkü yolda büyük katkıda bulundular. Bugünkü otoriter rejime. E, Ama yani e, bu kadar e, antifaşist mücadele birikimi olan en azından entelektüel e, galeride bulunan kişilerin geçmişleriyle bağlantılı olarak... Bir, belli bir ölçüde bir birikim var 1970'lerin CHP'si var 12 Eylül sonrası SHP var Bunlardan eser göremiyorsunuz Bugünkü CHP'de Hı. Yani farklı bir yerde Artı işte Avrupa Birliği yolunda ilerlenen bir süreç var Türkiye sermayesi Süsiyat özellikle bu sürece Çok olumlu katkılarda bulunma Bulundu Ve bugün Kürtlerden Cumhuriyetçi ve kimin kadar Ee, otoriter rejim bir e, saldırıya geçmiş durumda. O zaman yapılması gereken ne? Çıkış. Evet yapılması gereken. Hı hı, eğer yani. er, Erdoğan ve e, iktidarı e, Cumhuriyet Gazetesi'nden HDP'ye kadar bir hamle içerisindeyse bu hamlede bulunan hareketleri bir araya getirecek bir siyasalın üretilmesi gerekiyor. Yani kime saldırıyorsan, onları bir araya getirebilmek beceriye, yeteneğe lazım. Dolayısıyla yani çıkış yolu evet farklı yapıları bir noktada buluşturabilirsin. Bunu yapacak hareketler siyasi temsilcilerle sivil toplumla birlikte. Buna da olması yapması gereken ana muhalefet demişken bir görev var. Ama bu onun farkında değil. Böyle bir şey dolayısıyla Bir hani o şey Azerbaycan, Türkmenistan vesaire o, o tür e, rejimlerde e, parlamento var. çoğunu e, Çoğunluk tek kişinin elinde. Ama böyle göstermelik muhalefet partileri de var. Çıt kırıldım vaziyette. İşte arada sırada bir iki ses söylüyor. Sonra protokolüdeki yerini alıyor. Buna da parlamenter Cumhuriyet dinliyor falan. Ama ee, Türkiye, bir oyun Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı olduğunu düşünmek e, durumundayız. Gerçekten bunu espri olarak da söylememek lazım. Evet. Yani o, o bütün o ülkelerin Kazakistan, Azerbaycan vesaire, Orta Asya Cumhuriyetleri'nin, Özbekistan e, herhangi birinin herhangi bir demokrasi tecrübesi hiçbir zaman olmadı zaten. Onlar Sovyet, Stalin döneminden doğrudan tek adam hanedan rejimlerine geç, geçtiler. Öyle gidiyor. Türkiye'nin bütün yaralanmalarına, eksiklerine filan rağmen geçen hafta baskın oranında Agosto yazdığı gibi Türkiye daha güçlü bir ülke ediyor. Ben ona şeyi de eklemek istiyorum baskın orana ilaveten Türkiye'nin bütün kırılganlığına eksik yediğine rağmen, darbelere rağmen demokrasi deneyimi ve kültürü Ee, öbürleriyle kıyaslanamayacak kadar işte bütün o e, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan vesaire, Azerbaycan'dan çok daha e, gelişkin bir kültürel hayatı, demokrasi hayatı entelijensiyası var demokrasi. Bütün mesele bu kültürün meyvelerini göremiyoruz. Evet. Bey. Yani bu bu ülkelere benziyorsun. sonra Eğer bunu ortaya koyamıyorsan, çıkaramıyorsan ve gelinen noktada Artık, bahim ötesi bir nokta Dolayısıyla bugün Kimlere e, Dokunuyorsa o dokunanları Bir araya getirebilecek e, Bir yapılanmaya ihtiyaç Var Türkiye açısından Yılgınlığı ancak böyle e, Ortadan kaldırabilirsiniz e, Ve doğru siyaset geliştirerek ve yani Toplumsal muhalefeti e, Türkiye'de var olan Demin işaret edildiğiniz baskın oranın Hepimizin söylediği Demokrasi güçleri ve birikimi ortaya çıkarabilecek bir e, toplumsal e, muhalefet örgütlenmesine ve ittifak mühendisliğine ihtiyaç var bugün evet. her şeyden evvel. Ha, buna ilişkin treni nerede yakalayabilirsek orada yakalamak durumundayız. Yoksa e, yarın Cumhuriyet Gazetesi'ne e, kapısına dayananlar, HDP'nin kapısına dayananlar, CHP'nin kapısına dayanır e, zaten... O noktalara ulaşmak için de çok da fazla şey kalmadı. Bunun dışında dışarıdan gelişmelere bel bağlamak, ekonomik krizlerle bel bağlamak zorundaydı tek başına geçerli şeyler değil. Evet. Değil. Onun için içerideki dinamiklere ihtiyaç var. Evet. Ali Bey bitirmek, bitirmek üzere. Evet de çok ufak bir bekleme yapacağım. Konu geçti ama Azerbaycan'da idam cezası bu arada 10 Şubat 1998 yılından beri yürürlükteymiş, kaldırılmış. Kaldırılmış, değil mi? Evet. Orada rektörleri de Aliyev atamıyor. Öyle mi? Diyor evet. <gülüyor> ki, yani mı benzer? <gülüyor> Yani vekilleri atamıyorum söyleyeyim yani. Ama yargı Cumhurbaşkanının yargı bağımsızlığı Cumhurbaşkanının ha, Türkiye'de adalıyor. öyle olmadığı için sorun yapalım. Ya, ya. ya. Evet, yani, evet evet evet. Şey, yani, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Özellikle. tekrar. Hoş <gülüyor> <Olmuş> bulduk. <burada. gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kalın. İyi Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Ači kaste. kıcıüm ama ama kendini bilmez değilim yaşamak istiyorum sadece kendi savaşların vurda ben sadece ben sadece ben sadece ben olmaz Ben sadece ben sadece ben sadece ben olmam istiyorum Ben sadece ben sadece ben sadece ben olmam istiyorum Ben sadece ben sadece ben Ben Sadece Ben Olmak istiyorum Kazım Koyuncu'dan Ben adlı parçayı dinledik. Ben Sadece Yaşamak Istiyorum. Kazım Koyuncu 1971'de, bugün Artvin'de dünyaya gelmişti. Geleneksel Karadeniz müziğiyle rock müziğini sentezleyip kendi tarzını yaratan Laz müzisyendi 33 yaşında vefat etmişti eğer bugün yaşıyor olsaydı 45 yaşında olacaktı genç yaşta bir albümünden dinlediğimiz benle ona da bir günaydın demiş olduk bana Hande'yi hatırlattı CHP, CHP diyorum özür dilerim Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Gazetesi önünde vizelerine çalışan ve aynı zamanda MHP'li babasına karşı da direnen Hande geldi aklıma bu parçayla beraber açıkçası Evet. Bu arada <gülüyor> doğru. Bu arada ben bir de şey, sorumu sakladım. Ali Bey'e soracaktım ama şimdi zor durumda bırakmayayım diye. Can tabi. Evet. E, sen oligarklara da öteden beri meraklısın. Buyurun efendim. Ee, Bakırköy'de Megayat Limanı'na onay çıktı ya. Evet. E, Dati Holding yapıyor. Ee, şey... Dünyanın en büyük Roman Abramovic'e aitti. Biliyorsun buraya da hı hı. geldi yat. Türkiye'de ziyaret etti. Sizin Açık Radyo'nun genel yat merakından dolayı soruyorum. Bütün çalışanların erili ufaklı yatları olduğu için. Yatarlar herkes. Yatar herkes evet. evet ondan sonra <gülüyor> en büyük yat, en pahalı yat onundu. Abramov için. Ne kadar da hatırlıyor musun? Şey mi? Abramov için. Yatın adını da tersaneler. hatırlamıyorum şimdi. Buluruz. Ee, onu hesabını yapacağım şimdi. Fakat tersanelerde yeni bir yat çıkıyor. Fiyatın, Yeni evet, sahibi hmm. henüz belli değil ama herhalde e, Suudi prenslerinden ya da Birleşik Arap Emirlikleri Cumhuriyeti'nden birinin, kral ya da prenslerinden birinin olduğu düşünülüyor. Şöyle bir istatistik var, dünyadaki en pahalı 101 yattan 18 Ruslara aitmiş, ikinci sırada 16 yatta Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, üçüncü sırada 10 yatta Suudi Arabistan vatandaşları, dördüncü sırada 6 yatta Yunanlılar, beşinci sırada da 5 pahalı yatta Dubai'liler varmış. Hmm. İşte budur. Şimdi bunların bir kısmını seyredeceğiz. Bakır, Bakırköy'e sefer yapacağız buradan. Tophane'den kaldırıyoruz. Yatları seyretmeye. Ama yatın... Turistik amaçla geleceklerse e, e, sadece tabii, yatlarında kalabilirler bu arada. E, fakat henüz tersanelerden çıkmayan ve 1900, e, 2017'de çıkacak olan yatın fiyatını söyleyeyim mi sana? Kaç Arana yılda demiştiniz o, efendim? Önümüzdeki yıl bilmiyor ne kadarmış 1 milyar doları aşkın nasıl iyi para iyi para 1 milyar doları aşkın para evet. sadece yata şeylere evet. gömmüşler 3 milyar e, Türk lirasından fazla 311 milyar falan E yani gelirler herhalde. Çanakkale'ye de giderler. Lapsdaki belediye başkanı Eyüp Yılmaz konuşmuş. Üç ay önce ihalesi yapılan yat limanı projesiyle turizmin canlanacağını hem de kent ekonomisine katkı sağlanacağını belirtmiş. Sadece Bakırköy değil. Aynı zamanda ülkenin çeşitli yerlerinde de evet, yat me merakı evet. devam ediyor. Evet. Kim demiş Türkiye e, yavaşladı büyümesi vesairesi diye. Böyle gidiyor. Tamam. Şimdi dönelim ama biz e, konumuza dönelim. Şimdi efendim Önce Cumhuriyet'e dönelim. Kadıköy'deki HDP protestosunda 9 kişinin gözaltına alındı. Sonradan da 33 kişiye çıktı o gözaltı yanılmıyorsam. Onu da geçtikten sonra Cumhuriyet'in sorgusuna geçiyoruz şimdi. Çok ilginç şeyler olmuş Cumhuriyet'in sorgusunda. Mesela Cumhuriyet'in Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin ve tutuklu 9 Cumhuriyetçi'nin vekili olan Tora Pekin'in bir açıklaması vardı. Gazetenin yazarlarından Profesör Ahmet İnsel'in operasyon kapsamında gözaltına Aydın Engin'e yaptığı 250 liralık havalenin savcılık sorusu sırasında gündeme geldiğini açıklamış. 250 liranın mı? Evet. Tora Pekin demiş ki, diyor ki... Aydın Engin'e ve diğer arkadaşlarımıza sordular. Ahmet Faik İnsel isimli PKK ile ilişkili şahıs tabii tabii. Aydın Engin'e 250 bin Türk liralık havale göndermiştir. Bir dakika. 250 bin mi 250 lira mı? Bekle sabret. Peki. Aşağıda döküm mü vardır? Bu nedir dediler. Döküm falan göstermediler. Aydın Engin de demiş ki o arkadaşım yazar Ahmet inseldir İkimiz de o kadar parayı bir arada görmemişizdir. Bu olsa, olsa Ahmet'in bana Hrant Link için hazırladığımız internet sitesinin masrafı olarak gönderdiği 250 liradır demiş. Yani bu dosya diyor Tora Pekin'de Twitter'dan yaptığı açıklamada 250 Türk lirasının 250 bin lira yapıldığı pire vaziyetini. 3 sıfır değil mi? Evet 3 sıfır bin katına çıkarıldı. Olduğu bile şüpheli yasa dışı fişleme işlemleriyle insanların yaftalandığı bir dosyadır demiş. Kim, kim hazırlamış acaba bu iddianameyi? Bir bilir kişi var, adı bilinmiyor. 5 Kasım akşamı bir arkadaşımın uyarısı üzerine NTM'dece bütçe komisyonu da görevi değil de bu bilir kişi. <gülüyor> Bence de. Şimdi bütçe görüşmeleri de başlıyor. Belli olmaz aslında. Olab görevli yani. olabilir. NTV'yi açtım. Ve Burhan Arpad'ın sunduğu programda Nagihan Alçı, Mehmet Tezken, Tezkan ve İsmet Birkan'ın Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasıyla ilgili konuştuklarını gördüm. Kısaca izlemem ne olduğunu anlamama yetti. NTV'de çalıştığını bildiğim gazeteci Erdoğan Durne'yi aradım. Programa katılma isteğimi derhal ilgili kişilere iletmesini isteğimin kabul edilmemesi halinde konuyu kamuoyuna duyuracağımı olabilecek en net şekilde açıkladım. O da gerekli yerleri arayacağını söyledi. Saat 22.44. Ne konuşulduğunu 10 yıldır bildiğim için TV'nin sesini kısıp bekledim. Telefonum açık çalmasın diye, meşgul çalmasın diye de kullanmadım. Hiç kimse aramadı. Bu seni şaşırttı değil mi? Bu durum bilinsin. 9. Rakamla 9 arkadaşımızı tutukladılar. Cumhuriyet Gazetesi'ni susturmak istiyorlar. Bunun zeminini de böyle programlarla medya aracılığıyla yapıyorlar. Masumiyet karinesi ilkesine bir nebze saygı duyup telefonla programa bağlansalardı şunlara şunları söyleyecektim diyor. Masumiyet karinesinin ne olduğunu biliyoruz. Yani hiç kimse aksi ispat edilene kadar herkes masumdur. Evrensel hukukun ceza hukukun birinci Altın kuralı. İsmet Berkan demiştiniz değil mi? Birkan değil. İsmet Birkan diyor ama. Berkan e, olsa gerek. Berkan olsa gerek. Hey, yazı da ben bunu T24'ten aldım bir haber bu. Evet tekrar bakalım. Şimdi e, şöyle şunları söyleyecektim. Bir, Nagihan Alçı dün Ergenekon Oda TV ve diğer siyasi kumpas dosyalarında yürüttüğü faaliyetini bugün aynen Cumhuriyet davasında yürütüyor. Bu hanımı ciddi almak, bu hanımla programa çıkmak söz konusu bile olamaz. Dün Ali Fuat Yılmazer gibi bugün terör, terör örgütü üyesi sanığı emniyetçilerce kullanılıyor ve o programlarda iftira atıyordu. Bugün Yılmazer tutuklu, alçı başka odaklardan aldığı yalan yanlış bilgilerle yine algı üretmeye ve ortalığı bulandırmaya çalışıyor. Söyledi, söylediklerine cevap vermeyi zül sayarım. Teskan ve Ber Birkan diyor tekrar. Bir Berkan daha. olsa gerek ya. Öyle mi? Evet. O, o programı o mu yapıyor? Tabii. Yani o var diye biliyorum. Böyle yapmalı. Bu kişiyi ve yapmaya çalıştığını meşrulaştırmamalıydı diyecektim dedirtmediler. 2 Önümüzdeki soruşturma dosyası biz avukatlar için yeni değildir. Bu dosya yöntem olarak bugün FETÖ, FETÖ PD'ye terör örgütü olarak kodlanan şebekenin hazırladığı dava dosyalarının devamıdır. Hatırlayalım mı? Ergenekon, Balyoz, Oda TV, KJK CHD, Askeri Cazluk ve benzeri davaların dosyaları. Yöntem birebir aynıdır. Sadece bir takım aktörler yerlerini yenilerine bırakmıştır. Nagihan Alçı, Mehmet Metiner gibiler aynı kalmıştır. Diyecektim dedirtmediler. 3- Tekrar ediyorum o hanımın ve benzerlerinin dillendirdiği iddialara cevap vermeyi zül sayarım. Ama size ne sordular? dosyada ne varmış diye sorarsanız iki örnek vereyim. İlk örnek Aydın Engin'e ve diğer arkadaşlarımıza sordular. İşte onu anlattım. Ahmet İnseloğlu. İkinci örnek 40-50 bin. Türk liralık bir havale. Bu FETÖ-PD'ye terör örgütüyle bağlantılı bir şirketten gelmiş dediler. Derhal inceledik, öğrendik ve cevap verdik. Bir yatak markasının ve diğer ürünlerinin reklam parasıdır. 7. Rakamla 7, ilan için alınmıştır dedik. Ama dedik o zaman dilimi içinde aynı markanın Hürriyet 70, Sabah 86, Star 32, Yeni Şafak 53 ilanını almıştır. 5 gazeteye verilen toplam ilanın %97'sini diğerleri almış. Biz %3'ünü aldığımız için şu anda buradayız dedik, dinletemedik. Savcılık ve hakimlikte muhatap olduğumuz soruların tamamı bu şekildedir. Yanıtlayamayacağımız tek bir soru yoktur ama gerçekte bir soruşturma dosyasının konusu olabilecek hiçbir soru yoktur. Dosyada arkadaşlarımızın suçlanmasına neden olacak tek bir kanıt dahi yoktur. Dosyanın tamamı saçma sapan siyasal hezeyanlardan ve kimi zaman düpedüz üretilmiş sahte belgelerden oluşmaktadır. Diyecektim dedirtmediler. 4. Bu dosyanın savcısı Murat İnam Ankara 16. Ceza Dairesi'nde başlayacak bir davada FETÖ PYD terör örgütü üyesi olmakla suçlanmaktadır. Bu da son derece ilginç bir şey. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmektedir. Yurt dışından çıkışı yasaklanmıştır. Bu dosya böylece daha doğmadan ölmüştür. Yeri gelmişken hatırlatmak gerekir. Bu dosyadan medet umup Cumhuriyet Gazetesi'ne çökmek isteyenler bu dosya kadar kirlidir. Diyecektim dedirtmediler. Ve 5. Cumhuriyet Gazetesi'nin yüz akı dokuz arkadaşımızı hukuka, vicdanı aykırı olarak tutuyorlar. Buradaki tek amaç gazeteyi 93 yıllık Cumhuriyet Gazetesi'ni başka bir şey için değil sadece ve sadece gazeteci yaptığı için Gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadığı için susturmak istiyorlar. Diyecektim. Dedirtmediler. Dora Pekin, Cumhuriyet Gazetesi'nin ve tutuklu 9 Cumhuriyetçinin vekili. Yani programı izlemedim ama durum vahim gözüküyor. Allah'tan İsmet Merkan vardı da, gerçeğin gerçek sesini görebilecek ve duyabilecek noktaya gelebiliyoruz ekran karşısında oturduğumuz zaman. Evet öyle. Anlaşılan. Peki e, Cumhuriyet meselesine devam edelim. Sonradan da İsmet Belkan'ın da yazdığı Hürriyet gazetesine geçeriz. Hürriyet'in övgüsüne geçeceğim. Birazdan ama. Ee, şimdi e, çok önemli günlerden geçiyoruz. Aydın Engin'in yazısına geçelim evet. şimdi. Aydın Engin. Ben Aydın Engin'im bu arada göç, Türkiye'den göç yani Türkiye'den çıkmak zorunda kaldığı zaman taksicilik yaptığını, uzun bir süre taksicilikle geçindiğini yeni öğrendim. Bu da benim ayıbım. Evet. Da senin aç radyoda Baykuş'un günlüğü programını yaparken onlardan da zaman zaman bahsediyordu kendisi. Neyse geç olsun güç olmasın. <gülüyor> evet. Bedenim gazetede yüreğim silivride diyor. Kendisi ee, çıkarken şey dedi, demiş ee, yani Ee, ikisi hakkında işte şey yaptıkları zaman Hikmet Çetin Kaya serbest bırakılıp ama yurt dışı yasağı koydukları zaman e, Aydın Engin diyor ki ben kıdemli bir basın sanığıyım ama bu kadar ahlak dışı ahlaksız bir dosya görmedim dedikten sonra işte genel yayın yönetmeninin sözlerini tekrarlıyor. Ben halkın ve okurun dışında kimsenin önünde eğilmem. Biz eğilmeyiz lafını. Ama bir de yurt dışına çıkma yasağını da şey olarak nitelemiş. E, tarihi eserleri e, kaçakçılığı önlemek evet. için bırakıyorlar herhalde. Ama şeyde belirtmek gerekiyor galiba. Şu anda gazeteciler de var. 70 yaşının üzerinde orada bulunan evet. insanlar da var. Aynı şekilde bu kararın da onlara imsal teşkil etmesi gerekiyor gibi duruyor. Evet. Benden 5 günlük gözaltı süresince İstanbul terörle mücadele nezareti hanesinde yaşadıklarınızı anlatmamı beklemiyorsunuz değil mi? Görmemişim 5 günlük gözaltısı olmuş tutmuş yazıya dökmüş deyip alay edeceklere fırsat yaratmaya hiç niyetim yok diyor. Her zamanki ironik üslubuyla. Kanıt bulamadıkları için tanık ifadelerinden suç yaratmaya kalkıştıklarından ve bunun için Cumhuriyet sanıklarına karşı savcı tanıklığı onursuzluğunu kabullenip sayfalar dolusu FETÖ, PKK, CIA üyesi olduğumuza ilişkin yalanlarını art arda sıralayanların adlarından söz edip bu köşeyi kilitletmeye de hiç niyetim yok. Hırsları, zekalarının, yeteneklerinin ve ahlaklarının fersah fersah üstünde olanları onursuzluklarıyla baş başa bırakmak en iyisi. Evet, aynı anda PKK ve FETÖ örgütlerine hizmet edilmesi gibi sıcak buza, köşeli daireye, benzeyen iddialara dayanılarak fetö üyeliğinden hakkında dava açılmış şüpheliden sanık mertebesine terfi etmiş hakkında iki kez ömür boyu hapis cezası istendiği kanıtlı belgeli bir hukuk diplomalının ünlem var burada. Önümüze koyduğu dosya için herhangi bir tanım bulamıyorum. içi boş desem boşa haksızlık. Savcının tanıklarının yalanlarına dayalı bir dosya önüne gelince 9 arkadaşım hakkında tutuklama kararı verilmesini ise eleştirilmeye bile değmez buluyorum. Boş verin. Kimilerini tanıdığınız, kimilerinin adını bile duymadığınız 13 Cumhuriyet çalışanı 5 gün cep telefonsuz, bilgisayarsız, dünyadan habersiz keyifli günler geçirdik. Kahkahalarımız nezarethanenin soğuk duvarlarını ısıttı. Arkadaşlarımın gözlerinin ışıltısı loş koridorları ışığa boğdu. Gencecik polis memurlarının çaktırmadan yanıma yaklaşıp ''Abi internetten yazılarını hep okurum ama şimdi kağıt gazeteyi de düzenli alıyorum.'' dedikten sonra kendi cep telefonundan Cumhuriyet'in birinci sayfasını gösterdiğinde yüreklerimizi nasıl ısıttığını anlatamam. ''Nal gibi harflerle teslim olmayız.'' diye kükreyen gazetedeki genç arkadaşlarımı uzaktan nasıl da bağrımıza bastığımızı bir bilseniz. Cumhuriyet'in yayın ilkeleri pek açık. Demokrasiyi, özgürlükleri ve laikliği savunmak. Buna gazeteciliğin evrensel ilkelerini, doğru haber, bağımsız yorumu ekleyin, sonra da göğsünüzü gere gere, işte Cumhuriyet gazetesi deyin. Tutuklanırken de, zaten gözaltına alınırken de, neden gözaltına alındığınız sorusuna da Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi diye bir yap vermişti evet. beni ve Hikmet Çetinkaya'yı tutuksuz yargılanmak üzere bıraktılar ama yurt dışına çıkış yasağı da koydular anlaşılan tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasağı uyguluyorlar geri kalan dokuz arkadaşımı tutukladılar Silivri zindanına yolladılar başlığı tekrarlayacağım bedenim gazetede ama yüreğim Silivri'de Orda başının gölgesini önüne düşürmeyen, diz çökmeyen, boyun eğmeyen 9 arkadaşım, 9 kapı yoldaşım, 9 yiğit ve iyi gazeteci yatıyor. Bu yazı bir mesajla bitsin. Size iletmem istenen bir mesajla. Genel Yayın Yönetmenim, can arkadaşım Murat Sabuncunun bir mesajı. Halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz ve başka hiç kimsenin önünde eğilmeyiz. Ali Mengin'in yazısı böyle bitiyor. Ee, çok sayıda mesaj var Cumhuriyet Gazetesi'nde ve onların hepsini okumaya zamanımız yetmez cümrizde ama şöyle bir bakalım ee, yani Avukat Turgut Kazan çok bilinen bir söz vardır düşünüyorum o halde varım düşünüyorsan o halde yoksun demiş. Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin gazetecilerin yazarların kimsenin bir suç kanıtı olmadan tutuklu olarak yargılanması kabul edilebilir değil demiş. Yardımcı doçent doktor Esra Mungan bunların hepsi aslında aynı baskılama sindirme ve tek seslilik inşa politik etme politikasının tezahürü. Bizim yapmamız gereken bütün demokrat kesimler olarak birliğe Asgari müştereklerimiz de buna karşı ses çıkartmak birlikte. Gazetecinin Edim Şener'de yapılanın ne olduğunu anlamak istiyorsanız tutuklama kararına bakın. Orada yargılananın sadece gazetecilik olduğunu tutuklananlarınsa gazeteci olduğunu, aslında gazeteciliğin tutuklandığını görebilirsiniz diyorlar. Demokrasi için birlik hareketi adına konuşan Binnaz Toprak, Ne gariptir ki layıklıkla özdeşleşmiş, kimliğini layık olarak tanımlamış gazete dinci bir örgütlenmenin yandaşı taraftarı olarak soruşturma geçiriyor. Bu ancak mizah konusu olabilir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Sezgin Tanrukulu ise bir avukat olarak... Verilen kararı yargı ve hukuk tarihi bakımından kara bir leke olarak nitelemiş. Gerçekten mizah konusu olabilir. Musa Kart da tam bunu söylüyor. Ben 35 yıldır karikatür çiziyorum. Yaşadığım olaylardan bir karikatür çıkarıyorum. Ancak şu anda kendimi bir karikatürün içinde hissediyorum. Savcılık çok ağır bir ithamda bulundu hakkımızda. Karikatürlerde PKK'ya ya... FETÖ'ye çok ağır eleştiriler yapılıyorsa, karikatürlerde PKK'ya da FETÖ'ye de çok ağır eleştiriler yapılıyorsa... ...bu gazetenin bu örgütlerle bağlantısı olamaz. Türkiye'de bir kanaat oluşturulmaya çalışılıyor. Lütfen bu kanaatı dağıtın. Bunlarla bizim bir alakamız yok demiş. Musa Kart'ta. Evet. Ve devam ediyor yani. Nöbet altıncı gündeydi. Yedinci günlüğü de dün tamamladı. Bugün de sekizinci de yani... Aykut Küçükkaya mesela şeyi yazmış İlk önce Günseli Özaltay ve Bülent Yener Geldiler gazetenin muhasebe müdürlüğünde Buluşma kucaklaşmalar Buruk bir mutluluk Dışarıda hafiften bir yağmur çiseliyor Cumhuriyet emekçilerinin de gözleri ıslak Yazarlarımız yöneticilerimiz ve abilerimiz Beşinci günün sonunda Vatan Caddesi'nden Çağlayan gönder adliyesine gönderiliyor Saat bir Yazı işlerinde arkadaşlarımız Tarih utanacaksınız. Başlığını attıktan sonra artık ikinci adres Çağlayan Adres'ine gidiyoruz. Oha heyecanla sarı basın kartımı almayı unutmuşum. Adliyeye giremiyorum. Neyse ki cep telefonum cebimde Hikmet abi ve Aydın abinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından o ünlü WhatsApp mesajlaşmasıyla dakika dakika içerideki gelişmeleri takip ediyorum diyor. Tam önümüzdeki bir araç Araba hareket etti edecek foto muhabiri arkadaşım Can Eroka. Aydın Engin bu arabada olmasın diye mırıldınırken yağmurdan içerisinde görünmediği için şöyle bir otomobilin camını tıklıyorum. O da ne cam aşağı inerken Aydın abi Gülhan yüzüyle karşımızda o anı çeken Can Eroka bu büyük foto muhabiri çocuk değil mi diye takılıyor. Aydın abi gazeteye uyurlarken biz Hikmet abi bekliyoruz. O da bir saat sonra Demet'le birlikte çıkıp geliyor. Beş günün yorgunluğuna karşın gazeteye uğramak istiyor. Ve gazetenin dördüncü katında yazı işlerinde Hikmet abi, Aydın abi ve Şükran ablamız buluşuyor. Yine birbirine sataşıyor. Yetmişlik delikanlılar yine bizi kıskandırıyorlar. Ama ne var ki herkesin aklı çağlayan da diyor. Ve... Bir polis müdürü 9 abimizi Silivri'ye götürürken Cumhuriyet emekçileri son kale yıkılmayacak diyor. Pınar Öncü de şeyi yazmış. Darbe girişiminden 2 gün önce Engin Aydın Engin'in yurtta sulh konseyinin şifresini verdiği varsayılıyor. Cihan'da suç yurtta ne başlıklı yazısında ...sanki yurtta su, cihanda suç ...bu ülkede ilk kez kullanılan bir cümle... ...delirmiyorsak... ...bu da inattan olabilir demiş... ...bunlar ünç... ...ve... ...arkasından da işte... ...sabaha doğru koridorlar... ...iyice boşalıyor... ...çok da şey söylüyor... Ya mimari'nin politikası gereği devasa caddeler, cüsseli resmi resmi binalar gibi adalet sarayları da bireyi varlığından küçük hissettirmek için inşa edilirler. Bu inşa edenin gösterisidir. Çağlayan adalet sarayını hiç gece gördünüz mü diyor. Görmeyin zaten. Ne gece ne gündüz. Sadece işe yarar koridorları floresan ışığıyla aydınlatılmış ıssızlığıyla yalnız oksijensizliğiyle soluksuz hissettiren terk edilmiş bir fabrika gibi diyor ve tıpkı işte daha önce de belirttiğimiz e, yani ya, bağımsızlığa yargı bağımsızlığına olan inancın sarsıldığının bir başka belirtisi de Fikret İlkiz'in söylediği gibi Cumhuriyet avukatlarından ve sonuç olarak e, sabah doğru koridorlar iyice boşalıyor özel güvenlikçilerden biri radyo açıyor ileride bir yanık Türk'ü çağlayan adalet sarayı hukukun bu kadar ufalandığı günlerde dayanacağınız yasa, ilke, kolon, kiriş kalmadığını hissettiğiniz için ürkütüyor. Bu akıl dışılıkla, aklın yöntemleriyle mücadele etmekte zorlandığınız için oksijensiz hissettiriyor. Olup biten beton kadar gerçekken bir müsamere duygusu verdiği için ürkütüyor demiş. Tutuklamaların ardından sinirden gözlerimiz yaşararak döndük çağlayandan. Yürüme mesafesidir. Gazeteye yaklaştıkça ayıldık. Bu yazıyı bitirirken aşağıda pazartesiden beri en büyük kalabalık var. Tutuklanan HDP'li vekiller için Şişli'de yapılmış eylemden gelenler, Haziran hareketi ve zaten saatlerdir günlerdir kapıdan ayrılmayanlar, ortalık kurtuluş yok tek başına sloganlarıyla inliyor. Delirmiyorsak o da bundan diye belirtmiş işte o sözünü ettiğim fotoğrafta vardı. Son olarak şeyi de söyleyelim ve bu Cumhuriyet faslını şimdilik bitireceğiz. Biraz uzattık ama serbest bırakılan yazar Aydın Engin'in mesajı, Murat Sabuncu'nun mesajı halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz. Başka da kimsenin önünde eğilmeyi sloganlarını ...hatırlatmış. Büyük yankılar var... ...Avrupa Birliği... Av ...Birleşmiş Milletler... ...Avrupa... ...Birliği tek tek üyeleri... ...Amerika Birleşik Devletleri... E ...ve sayısız Fransa... ...Almanya... ...Diktatör diye çıkan Bild gazetesi... ...ve pek çok şey... ...düşmanca tavır diyor... ...sınır tanımayan gazeteciler... ...genel sekreteri... ...Christophe Deluar... Cumhuriyeti'ye yönelik baskı Erdoğan'ın bu gazeteye olan şahsi düşmanlığıdır. Ama şeyde Cumhurbaşkanı da terörist gibi davrananlar terörist gibi davranmasından rahatsız olmamalıdırlar diyor. 52 sene kapıda bekletilen Türkiye için batıdan ne bekleyeceğiz zaten onların ben E, onlar bana diktatör demişler. Hiç umurumda değil. Bir kulağımdan girer, diğer kulağımdan çıkar diye konuşmuş. ve e, Şey demiş. Hiç umurumda değil. Biz kuzu kuzu gidip cezamızı çektik. Diyor. Bu şiir Ziya Gökalp'in manzumesini okuduğu için. Üç ay civarında yattığı. Biz onun da e, Doğan Akın'ın ...çok ayrıntılı bir incelemesi var... ...hangi şartlarda yattığı... ...havullar, özel döşemelerle... ...önceden ayarlanmış şeylerle... ...birbirinden müstesna konuklarını ziyaret ettiği... ...evet... Zamanda. ...hiçbir boş vakti geçmeyen olayı... ...öyle demiş... ...bu densizlerin amacı Türkiye'yi... ...uluslararası alanda sıkıya ...sıkıntıya sokmaktır demiş hukukun usulü bellidir ifade vermeye gitmezsen zorla götürürsün önceki yapılan işlemlerin adı tam olarak işte budur yani hukukun işletilmelisidir demiş Bild gazetesindeki diktatör Erdoğan başlığını kullanması üzerine de bizdeki hukuk guguk mu demiş çok iyi tanıdım onları artık hücrelerini okuyorum onlar bana diktatör demiş hiç umrumda değil PKK'da yakaladığımız silahların hemen hepsi Batı ülkelerinin silahları artık ağır silahlarda ele geçirmeye başladık. Batı çöküyor demiş zaten. Yani Batı'nın çöküşü konusunda da yorum Batı yapmış. Batı çöküyor, Doğu ayakta duruyor gibi de durmuyor sanki. Bu HDP'nin evet. kapatılmasının ardından Irak'taki en büyük müttefiki olan Türkiye'nin de bir tepkisini dile getirdi yüksek sesle onu da hatırlatalım. Yani şu anda Türkiye'ye tepki getirmeyen çok fazla ülke yok. Özellikle HDP olayından, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasından sonra. Yok. Bir Rusya'ya bakmadım, Rusya'ya bakmak lazım. Rusya'da bir tepki var mı diye. Ben de bilmiyorum onu fakat onun dışında bir de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tepki görmedim ben. Ee, şey e, Bu arada Rakka operasyonuna e, Türkiye dahil edilmedi onu da söyleyeyim. Rakka'ya büyük bir şey vardı. fırat Fırat'ın gazabı diye harika bir isim. Çok parlak bir buluş koymuşlar. Ve Işidin merkezi olan Rakka'ya doğru da bir gidiş var. Şimdi e, bitirirken bir de iki şeyim var. Dünkü Hürriyet gazetesinden iki ilginç ve önemli yazıdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Ertuğrul Özkök'ün. Yazısı. Pazar yazısında Ertuğrul Özkök dünkü Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın 24 saat diye Doğan kitapçılıktan çıkan 24 saat 15 Temmuz'un kamera arkasını ee, çok ilginç bir kitap o meşun geceyi saniyesi saniyesine anlatıyorlar diyor. Bir televizyoncu olarak yaşadıklarını Whatsapp ve televizyon telefon konuşmalarını Saniyesi saniyesine veriyor Böylece ortaya çok çarpıcı bir belgesel çıkmış 15 Temmuz darbesini araştıran Komisyon üyelerinin altını çizerek Satır satır okumalarında fayda var Diyor ve şöyle Adı verilmeyen e, Binbaşı H.A. var H.A. H.A. evet Ayağında lastik ayakkabılarla 15 Temmuz Cuma günü darbeden epey zaman önce darbe girişiminden ve Başbakan Binali Yıldırım'ın NTV televizyonuna çıkıp bu bir kalkışmadır demesinden 8 saat 17 dakika önce HA adlı bir binbaşı sivil kıyafetlerle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kapısından girip kendini tanıtır. Adını bilmediğimiz binbaşı bir helikopter pilotudur. Ayağında lastik ayakkabılar vardır. Ankara'da kara havacılık komutanlığında görev yapmaktadır. O gün tatildeyken, o cuma günü apar topar Ankara'ya çağrılmış ve kendisine bu gece çok uçacağız, gece görüş türbünlerinizi alın denmiştir. Yani o gece yapılacak darbenin emri verilmiştir. Evde mi taşıyorlar gece görüş türbünlerini? Herhalde beni e binbaşı oradan çıkar çıkmaz taksiye atlar. MIT'in yerini bilmediği için taksiciye beni yeni mahallede MIT'in binasına götür der. Heaat saat tam 14.45'te MIT binasından içeri girer ve kendini tanıtır. Önce bir şube müdürüyle meslek müdürü dinlerler. İki MIT mensubuna olayı tek tek anlatır. Apaçık bir şekilde o gece darbe hazırlığı yapılmaktadır. Bunu herkes biliyor artık. Yani. Saat kaçtı? 14.45 hmm. Enişteden önce bilenler var yani e, Epey Binbaşı darbe planının içinde bulunan iki kişinin de adını veriyor İki kişinin adını veriyor Binbaşı'ya MIT'e veriyor Binbaşı'yı dinleyen MIT görevlisi Kararsız kalıyor e, MIT diye karar Değerlendirecek MIT'in hiçbir haberi yok mu diye soracak olursanız Hiç haberi yok Neyse. Saat 16 oluyor Şimdi bu epey uzun bir konuşma oluyor. Saat tam 16'da MİT müsteşarının odasına gidip aldığı bilgiyi aktarıyor. MİT müsteşarı saat 16.21'de siyah telefonda yani şifreli genelkurma ikinci başkanı Yaşar Güler'i arıyor durumu anlatıyor. Şimdi saat 16.20 oldu daha darbeden hiç kimsenin haberi yok ama e, MİT'in var. Genel Kurmay Başkan Yardımcısı da MIT'te ikinci sorgu başlıyor. diyor. İkinci sorguyu bizzat MIT müsteşar yardımcısı yapıyor. Tam bu sırada şifreli telefon çalıyor. Kim arıyor? Kim? Enişte. Birisi eniştesi olabilir ama şu anda bilmiyorum. Hulusi Akar. Hı. Genelkurmay Başkanı. İkinci başkan kendisine anlatmış tabii durumu. Kim Genelkurmay Başkanında darbe teşebbüsünü öğrenmiş. Binbaşı'nın sorgusu da bitmiş neyse çok şükür ve üzerine bir ses kayıt cihazı yerleştiriliyor. Heya'nın. Heya'nın. Ve karargaha gönderiliyor. Ee, binbaşı'nın yalan söylemediği de anlaşılıyor. Kayıt cihazı ne olmuş dersin? Girişte şeyde ötmüş. Yok. Ötmemiş. Çalışmamış, bozukmuş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeki ses kayıt yazı bozuk muyum? Yani bozukmuş ben uyduruyorum. Çalışmamış. Yani en azından H.A. çalıştıramamış. Ben suç benden gitsin. ya yani, da belki beceriksizdi bilmiyorum. Helikopter bana bun... pilotu alt tarafı belki çalıştıramamıştı. Çelek karpuz satması gibi bir şey değil mi bu? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeki ses kayıt yazının çalışmaması. Evet. Saat oldu 17.30. Müsteşar geliyor. MİT müsteşarından bahsediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı sorgu yapan müsteşar yardımcısını genel kurmaya gönderiyor. Şimdi MİT olduğu gibi biliyor müsteşarlar, e, MİT müsteşar yardımcıları. Gibi. Genel kurmay ikinci başkanı ve genel kurmay başkanı durumdan haberdar. Evet. Saat oluyor 18 Yani on dört diyelim ki 15 beş saat bir çeyrek en az gidiyor. O sırada mit müsteşarı Hakan Fidan kendisi de genel kurmaya gidiyor gittiğinde de Genelkurmay Başkanı, ikinci başkan ve kara kuvvetleri komutanı toplantı halinde. Abi bakıyor. MİT başkanı o da ne? Bir toplantı halindeler. Toplantı var. Evet. Akar diyor ki MİT müsteşarına, "Fidan'a seni rahatlatalım. Bazı tedbirler alalım diyor. Bu tane bir yaklaşım. Ve şu emirleri veriyorlar. Ama saat 18.30 oluyor bu arada. Bütün bu görüşmelerde dakikalar tik tak dik tak gidiyor. İkinci bir emre kadar Türk hava sahasında hiçbir askeri uçak havalanmayacaktır. İki havada bulunanlar derel yere inecek. Üç tank ve birlik hareketlenmesi yasaklanacaktır. Yani tanklar ve şeyler kepenk kapatması gibi yasak. Anladım efendim. Saat kaçtı bunları söyledikleri zaman? 18.30 şu anda 18.30. 18 evet. Yani Binbaşı H.A.'nın mitin kapısından girmesinden 4 saat sonra ve işte orada müthiş sürpriz anını şimdi son saklamış Buyurun. Ertuğrul Özkökte yazısında işte tam o dakikada 18.30'da 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı akıllarına geliyor hmm. bu insanlar Rahatsız etmek istememişlerdir tatildedir diye Aynen öyle zaten bak doğru bildin Sen de bu işin içinde misin dedi Şöyle şeyler demeyin lütfen. <gülüyor> Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Hasan Kösey'i arıyor. Hakan Fidan bu. Evet. Ne ne diyor Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü Beyefendi ne yapıyor diye soruyor. O da senin dediğin gibi istirahatte diyor. Hı hı. Koruma müdürü akanfindan niye aradığı konusunda bilgi vermiyor. Yani Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en önemli darbesi yapılmak üzere yapıldığına dair şeyler geliyor haber. O sırada istirahatini bozmuyor. Bundan sonra İyi başbakan 20, var bu arada onu unutmayalım. Evet ona geleceğim. 21'e kadar bilinmeyen bir süre var. 18.30'dan 2 buçuk saat daha. O süre içinde neler olundu? Hala neler olduğu hala bilinmiyor ama saat Tam 21'de darbeciler harekete geçiyor. Başbakansa, sen sordun, MİT müsteşarıyla ancak 22'de konuşuyor. Bir saat sonra. Harekete geçildikten sonra. Evet, harekete geçildikten sonra. Yani 18.30 ile 22 arasındaki 3.5 saatte hiçbir iletişim yok. Devletin üst kademesiyle istihbarat arasında. Müsteşar kendisine o gün ellerine geçen istihbaratı anlatıyor. Başbakan ne yapıyor? Bu bilgiyi niye bana daha önce vermediniz diyor. Sitemkar konuşmuş. Evet, 19 dakika 39 saniye sonra MİT'ten de tuhaf bir cevap geliyor. Hande Fırat MİT LAS'ın danışmanı Nuh Yılmaz'ı arıyor. Onlar tanışıyorlar. Aralarında şu konuşma geçiyor. Selam Nuh ne oluyor? ...ne demek ne oluyor demiş. Mid Hande <gülüyor> Fırat söylüyor değil mi ne olduğunu? Evet. N Nuh Bey'e. Evet. Nuh Bey de ne demek... ...ne oluyor diye soruyor. mit mit <gülüyor> danışmanı. Anlamazlıktan geliyordur belki böyle çaktırmıyor falan. Gazeteci İ yani. Yok bak. Garip bir hareketlilik var diyor. Haberim yok diyor. E MİT müsteşire. Haberci olan evet, Hande Fırat. Evet. evet. İyi de... ...asker polisin silahını almış güvenilir... ...kaynaklar hareketlilik var diyor. Twitter Zaten... yıkılıyor. Saat 22 .10 39 bu sırada. Bakıp arıyorum hemen seni diyor. Bu konuşma yapıldığında binbaşı HA'nın MIT'e gelişinin üzerinden 8 saat geçmiş. Yani soruları soracağım ama önce kronolojiyi özetliyorum. 14.45 HA MIT'e geliyor. 16 binbaşının verdiği bilgiler MIT müsteşarına iletiliyor. 16.21 genelkurma ikinci başkanına iletiliyor. 17.30 MIT müsteşar yardımcısı genelkurmaya gider. 18 MIT müsteşarı bizzat genelkurmaya gider. 18-30 genelkurmay başkanı uçaklara kalkmayın tanklara çıkmayın emri verir. 22 başbakan MIT müsteşarı ile konuşuyor. 23-02 NTV'ye çıkar başbakan. Bu bir kalkışmadır der 2302 02 Ki Hande Fırat'ın cep telefonundan söyler bunu yani bunu kaleme alan kişi Hayır bu daha başbakan. Başbakan mı çıkar? Bu daha başbakan. Hemen cumhurbaşkanı zannettim karıştırıyorum kusura bakmayın. Bu daha sonra. Saat 0.24 Yarıma geliyor Gece yarısına geçmiş Cumhurbaşkanı CNN Türk'e çıkar Ve Hande Fırat'ın FaceTime'ıyla Yani Binbaşı H.A.'nın MİT'e gelişiyle Cumhurbaşkanı'nın konuşması arasında Tam 9 saat 39 dakika Geçmiştir Şimdi soruları sorarız diyor Bir şey Okuyucu Okuyucularına Bun, Kimdir o gün MİT'e gelip darbeyi önceden Haber veren Binbaşı H.A.? <gülüyor> FETÖ'nün içeride midir? MIT görevlileri üzerine düşeni yapmışlar. Olay gür, genel kurmaya kadar iletilmiş. Görevlileri üzerine yapılmış mı? Yapmışlar mı? Niye? Görevlerini yapmışlar evet. <gülüyor> ya, ya, İletmişler abi. genel kurmaya. <gülüyor> Müsteri olunuz demişler ya onlarda. Evet. Ve bu çok ciddi bilgiler niye başbakanı zamanda iletilmedi? Niye cumhurbaşkanı zamanda yetip gerekli önlemi alınması sağlanamadı? Ve geliyorum en hayati en kritik soruya diyor. Tatbikat zannetmiş olabilirler belki. Elde bu kadar bilgi varken bu darbe niye önlenemedi? Niye bu kadar insanın hayatını kaybetmesine yol açıldı? Ee, tarihin en acayip şey bu. Yani bence söylüyorum bunu. Hande Fırat istihbaratın başına Müge da İçişleri Bakanlığı'nın başına gelirse Türkiye'deki birçok problem net bir şekilde çözülecektir. öyle Çok iyi. <gülüyor> Geciktik ama son bir şey. Bir ikinci haber Ertuğrul Öztürk'ten sonra Ahmet Hakan'da. Ahmet Hakan mı? Ahmet Hakan diyor ki normal akıllı olmaz galiba bir üst akıl var diyor. Aynı günkü gazetede dünkü. Hem Cumhuriyet yazarları hem HDP milletvekili tutuklandı. Bu arada hem Suriye'de hem de Irak'ta fiilen savaşın içinde gibiyiz. Öte yandan Suriye konusunda hem ABD ile hem Rusyayla anlaşamıyoruz iktidarın kısa süre öncesine kadar sağduyulu devlet adamları diye övdüğü Deniz Baykal, Mesut Yılmaz bu gidiş gidiş değil uyarısı yapıyor. Hem Irak Başbakanı hem de Almanya başbakanıyla polemikteyiz. Hem Avrupa Birliği ile hem ABD ile krizi epey deleş, de, geliş, derinleştirdik. Hem sosyal medyanın fişi çekiliyor hem azıcık da olsa muhalif kim kaldıysa tehdit ediliyor. VPN'i engellediler ya. Hem piyasada yaprak kımıldamıyor hem dolar fırlıyor. Türkiye'yi bu kadar zora ancak bir üst akıl sokabilir. Normal akıllarla olacak işler değil bunlar demiş. Normalde çok sık yazılarına yer verdiğimiz insanlar değil. İkisi de Ahmet Hakan da er, Ertuğrul e, da ama... Böyle bir durum vardı. Bu, bu hafta içerisinde belki fırsat bulup da tartışabiliriz aynı zamanda. internet Başka. kesintileri büyük problem teşkil ediyor. Artık VPN'ler üzerinden de internete girebilmek gibi çeşitli, girememek gibi çeşitli sorunlar var. Yani ülkenin doğusunda başlayan internet kesintileri ve erişim engellenmeleri durumu diğer bölgeleri de yayınmaya başladı geçtiğimiz yayını, cuma günü itibariyle yayını hemen keselim bitti 9 9.10.30 oldu ama hadi ya. birikmiş bir durum vardı adios amigo hoşça kalın hepinize günaydın günaydın günaydın Stay. Stay.